can ve değerli Hazurum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hocamız, bugün e, eğitim merkezimize teşvik buyurduğum. Prof. Dr. Efsane Fazlıoğlu, kendisi çoktan beri kendisiyle iletişim kurmuştuk, buraya gelecek derdi, fakat bazı sorunlar çıktı. E, fakat her şeye rağmen hocamız, çok yoğun olmasına rağmen, eğitim merkezimize teşvik buyurdular. Eğitim merkezimizi onurlandırdılar. Ben bundan dolayı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve hocamızı bundan sonra da inşallah zaman zaman burada görmek isteriz. Yani böyle bir talebimiz de burada var, hocamızdan vardır. Şey ben buradan, buradan. zamanın dağılımından dolayı fazla sözünü uzatmak istemiyorum. Hocamı size kısaca bir tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Ehsan Fazlıoğlu. Bin 6 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş, uluslararası akademik camia içerisinde tanınmış bir Türk bilim tarihçisidir. 1989'da İstanbul Üniversitesi Tıp mezun olan Fazlıoğlu, 1990-1992 yılları arasında Amman'daki Göttingen Üniversitesi'nde ve Harvard'daki Arap Bilim Tarihi Enstitüsü'nde bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yaptı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Fazaoğlu aynı bölümde bir süre araştırma görevlisi olarak görev araştırma olarak görevde bulundu. 1987, 1990 ve 1992, 1996 yıllarında İriciçay Yazmalar Bölümünde araştırmacı olarak çalışan Fazaoğlu 1994'te Kaide'de yazmalar üzerinde çalışmalarda bulundu. 1996'da İstanbul Üniversitesi Tarsila Bölümü'ne geçen ve 1998'de aynı bölümde doktorasını tamamlayan Fazlıoğlu 2001-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma Üniversitesi'nde çeşitli katıldı. Yaşam Fazlıoğlu 2008-2011 yılları arasında Kanada menece Üniversitesi, tabii tam ne ifade ettiğini ben talepimizi pek yapamadım. Üniversitenin proje koordinatörü ve kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Felsefe, bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefe üzerine yoğunlaşan eserim fazla özellikle bu yapıların İslam ve Türk medeniyet tarihi içerisindeki gelişmelerini el yazması kaynaklara dayanarak incelemekte, vaat ve yayınlar yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Felsefe Tarih Tarihi Ana Bilim Dalında öğretim üyeliği yapan İhsan Fazlıoğlu 2011 yılında yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Üniversitesi görev yapmaktadır. Hocanın birçok kitabı bulunmaktadır. Bayağı bir liste çok uzundur. Ee, zamanımız hepsini okumaya eleverişti. Ben sadece birkaç tanesini e, takip, sizinle paylaşmak istiyorum. Akıllı Türk, makul tarih, kayıp halka, İslam Türk ve tarihinin anlam küresi, kendini aramak, fuzuli ne demek istediği, Selçuklu Devri'nde Anadolu ve böylelikle liste devam edip gidiyor. Ee, bunları görmek isteyen arkadaşlara bunları verebiliriz. Ben fazla zamanı şey, uzatma, şey almak istemiyorum. Hocamıza, huzurunuza arz ediyorum. ...değerli arkadaşlar böyle toplantılara katılırken biyolojik okuduğunda ne kadar yaşlı olduğumuz zaman öğrenmeye başladık. Her zaman hızasınmış olacağız biz. Doğum bu unutmaya çalışıyoruz hocam Bu Doğum tarihi yok, şuraya gittik, buraya gittik. Evet, şimdi öncelikle... Efendim, evet. ses mağaz geliyor. Yüksek, yüksek. Ses mağaz mı? Ses mağaz. Evet. Bunu kapatalım Şimdi nasıl? daha Hayır. peki şimdi şimdi tamam öncelikle e, Haseki İtsas Merkezi'nin e, bu davetine teşekkür ediyorum e, hocamızın da dediği gibi birkaç kez sözleştik ama maalesef anında daha önce e, söz verdiğiniz ya da idari görevlerden dolayı akademik görevlerden dolayı ortaya çıkan e, ani durumlar dolayısıyla e, gelemedik. Nasıl demek ki birazdan. Şimdi tabii bu bir akademik ders olmayacak. E, teklif ettiğim başlık e, kadim evet biliyorsunuz ne? Ne oldu bir de kadim deyince ayrılır. Evet, kadim kültürle nasıl hem olabiliriz? Kadimle de hemhal olmak ne demektir? Kadime anlamak okumak değil hem hal olmak. Klasik bir metin nasıl okunur? Burada tabii her bir <gülüyor> telifi anlatacak değilim. Çünkü genelde bu tür konuşmalarda davetçiler, özellikle akademisyense, profesörse, bir öğretmisiyse bir yerde kendi zanaatinin dilini kullanarak dinleyici ezer. Dinleyiciler derler ki, uman bu ne kadar çok şey biliyor ama hiçbir şey kalmaz orada da. Bu doğru bir usul değil bence. Akademik dille konuşmak ancak o dili bilenler nezdinde itibarlıdır. Burada benim konuşacağım dili e, mesleki gereçlerden dolayı bilmeyen olabilir. O yüzden anlaşılmaya çalışmak esastır bu tür şeylerden. E, şöyle düşündüm, teklif ettiğim başlığı kendi tecrübemden hareketlerle anlatmak. Bucağım e, da dediği gibi ben yazmalar üzerinde çalışarak iş yapıyorum. Esas alanım akli ilimler, ulum akliye ve bu ulum akliyenin de e, alt dalı olan matematik bilimler. Ulum riyaziye dediğimiz aritmetik, cebir, geometri, mekanik, optik bunlar üzerinden gidiyoruz. Ama tabii bunu anlayabilmek için de dönemin işte mantığı, kelamı, felsefesi, ister meşya, ister işraki, ister ifane olsun. Onlarla da hem hal olmaz kalıyorsun. Çünkü yazmanlar üzerinde çalıştığınızda önünüze her türlü metin geliyor. Yemekten önce tatlı mı yenir, tuzlu mu da tutun, e, lekeler nasıl çıkartılır kadar, yani tabi yazma dediğin o dönemin e, bütün yazılı kültürünü taşıyan şey, her türlü metin var. O açıdan büyük oranda e, kendi yaptığım okumalarda bir matematik metnini, bir mantık metnini, işte bir akaid ya da bir kelam metnini, teorik, nazari metnini okurken daha iyi anlamak için e, ne tür bir süreçten geçtiğim ve buradan da hareket ederek kendime geliştirdiğim metodolojiden bahsedeceğim. Bir metni anlamak için asgari dört şarta dikkat etmek lazım. Felsefi terminolojiyi kullanacağım ama o sonradan yorumlayacağım. Zaten konuşmada biraz böyle gidecek. Ben, biz buna felsefede şematizim diyoruz, şematizim. Birincisi ontolojik şematizim. Ya yani bir metni okurken Önce onun ontolojik şematizmini çıkartmak lazım. Ne demek? Anlatacağım. İkincisi epistemolojik şematizm. Üçüncüsü aksiyolojik şematizm. Dördüncüsü kronolojik şematizm. Şimdi bazı arkadaşlar dedi ki hani öyle bunu. hani e, ezmeyecektiniz? Hani e, zanaat? Yani bunu sadece söylüyorum. Yani bunu bir kenarda tutacağız. izah etmeye çalışacağım. Bütün konuşmanın için büyük oranda bu üzerine gidecek. Nedir ontoloji işlemeksi? En önemli konunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslam düşünce geleneğinin ontolojik bir zihniyete, yani mal olanı merkeze aldığı, tasavvuru merkeze aldığını biliyoruz. Çünkü bize geleneğimizde tasavvur olmadan tasdik olmaz. Yani kavram olmadan yargı veremezsiniz. Anlamıyor musunuz? Önce tasavvur gelir. O kadar ki arifler bile, diyelim ki vahdedi vücut eş bilemiyorsun arifler bile tasavvur öncelerler. Niye? Çünkü evren kainat Cenab-ı Hakk'ın olması bakımından mefhum olamaz. İdrakî bakımından belki olabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın sanat eseri olduğu için, mahlukatın ve masbuatı olduğu için hakikidir. Hakikati vardır. Dolayısıyla o hakikati bilebilmek için önce onlar hissi birütümata geçmek lazım. Hissi, duysal yani evren, kainat Tom mahsus bir entitedir. Mahsus bir varlıktır, mahsus bir mevcuttur. Anlaşılıyor değil mi şimdi? Ne? Ha, ne? Yani bir ezme yok olacak değil mi? Ha, gözünü seveyim. Ee, şimdi ben oflu olduğum için Sıkıntı olacağım, hepim havuza hemen çıkarım. Direkt temasım var biliyorsanız. Hemen oraya Dolayısıyla önce hissi olan, mahsus olan gelir. Bizim geldiğimizde. Bu mahsusu basit anlamıyla dış duyular, yani e, havası harici olur düşünmeyin. Çünkü bizim hissimizin bir de hassasiyet tarafı var. İç his. Değil mi? Havası batıramız var. Orada da veriler alırız. Yani biz ister harici aleme, ister dahili alemimize ait olsun, tasavvum oluşturmadan yargıda bulunamaz. Ontoloji işlem demek şudur. Bir metnin üzerine inşa edildiği tasavvumunu tespit. Bitti. Bu kadar. Çok zor bir şey değil yani başka bir de işte bir metin hangi tür nesneler, hangi tür mevcutlar üzerine konuşuyor? Mevcut nedir orda? Şimdi bu dijitalizm yapılıyor, zaten biliyoruz. Şimdi dil önemli değil. Şimdi ilmi ve ameli kelimelerini bize çok karıştıran insanlar, ameli hemen uygulama tatlı izleniyoruz. Hayır. Şimdi siz oket diyor mesela, usul endesi alırsınız dedim size. Hepiniz Arapça biliyorsanız ya da Türkçe'si varsa, İngilizce biliyorsanız, Yunanca neyse, hangi dildeyse. Okursun onu. Peki, kapattığın zaman geometriyi bilmiş olur musun? O zaman herkes matematik için kolay olurdu. Açardık karbücüsü, integral difrensel hesabı şöyle getirdin. Okurdun ciddi ciddi. Hayır. Amel demek, zihinde bilgiyi yenilir, retmek demektir. Takdik başka bir şeydir. İbn-i Sinay Erkanuf'un tıpta tıbkı üçe ayırır. Nazari, ameli, tatbik. Der ki, her tabip tabibi tıpta uğraşmaz. Ya yani ancak şu. Mesela Farabi büyük bir tabiptir. Hem nazariyen ama ama, ama hiçbir uygulaması yoktu. Hiçbir hasta muayene etmemiştir. Ame demek esas itibariyle felsefi açıdan bir bilginin okunduktan sonra kişinin kendi zihninde inşa edilip kendisi o bütçeye geçirilmesi, temellük edilmesi, temsil edilmesi. Evet. Anladınız evet. mı? Dolayısıyla bir şeyi mazari olarak, ilmi olarak, bilgi olarak bilmek yetmez. Onu insan kendi zihninde yeniden üretmeli. Kendi diliyle, kendi kavramlarıyla üretmelidir. Şimdi bakın size bir örnek vereyim. Kendi tecrübelerinden. Diyelim ki Kerem kitabı okuyorsunuz. E, Felek tabiri geçiyor orada. Felek bir hafız. Yani bunu denediğim şey söylüyorum. Her zaman bunu örnek veriyorum çünkü ben bunu 21 yıl, on dokuz yıl, benim işte sanat faturumda ders verdim, seksen beşli bir üniversitede ders veriyorum. Yirmi e, bir yıldır klasik nazariyat durumumuzdan okuyoruz. Hep karşılaştığım bir durum. Şimdi, fenek tabirini biz günlük dilde çok kullanıyoruz. Kahpe fenek, kahrolsun fenek, felaket. Ondan sonra değil mi? Bütün günlük dilimize silmiş bir şey. E, kenar kitaplarında, özellikle mümkün art yasımında, değil mi? Fenek ya, görümleri e şimdi ne bu Lafız olarak biliyoruz. Şimdi lafsi düşünce, bakın aramızdaki kavgaların nizanın en önemli sebebi lafsi düşünmektir. Mefumi düşünmüyoruz. Nedir mefhum? Ha, i̇şte o lafsın ait olduğu mistakını bulmak. Yani mistakını karşılık geldiği mislak denmez o. Gerçi de olduğu nesneyi bulmak. Mefhumudur. Bir sözcüğü kavrama dönüştüren o sözcüğün karşılık geldiği nesnene diş. Mevcut nedir? İster farici olsun, ister zihni olsun, ister meyni olsun. Hangi alana ait olursa olsun, hangi gerçeklik güresine ait olursa olsun, o lafzın altına düşen nesni bulmamız lazım. Budur. Şimdi feleğin refugle edilmesi. Hep yörünge diye söylüyoruz. Ya Yörünge de yörüngenin tarihi kaç? Kavramların tarihi vardır. Doğarlar, büyürler. Gerişiler, istikrar kazanırlar, eleştirilirler, yerleşirler, yani ölürler. Anlamları da var. Yani kavram canlı bir şeydir. Diyelim ki yani, Platon, ide kavramını kullanmış. E, İdisine yani, de kullanıyor. Kant da kullanıyor. Thomas Aquinas da kullanıyor. Hepsi aynı mı mefhumu? Hayır, mefhumu farklı. Lafı aynı. mefhum farklı. Dolayısıyla mefhumu tespit etmek lazım. Şimdi felek nedir? Hangi bir ontik? Vücudi karşılığı vardır. Bunu tespit edemeden o metni tamamen yanlış anlarsınız. Ben de öyle olmuyor. Bakın basit, hepimizin kullandığı, biliyorsunuz ben bununla ilk otobun kitap yazdım. Değil mi? Fuzur'un'un eğittiği üzerinden. İlim bir köylük hali bir şancak. İş gibi şeyler bir köylük hali bir Ne diye ihtiyaç medyalarmalı ilim köylük hali? Gevzet. İngiliz etikilatlara bakıyorsun gossip. Ne demek? Dedikodu. Böyle yok. Fusurigül bir adam Niye? Yani, evet. Ne diyor o zaman ya? İlim Dedik, dedikodudur. Diyebilir mi bunu? Ümmeti Muhammed'e mensup olan bir medrese mezunu şahidini diyebilir miyim? Kötükan terim. Yani mefhumunu bilmeyince Kötükan'ın karşılık geldiği mesleği İdnisa felsefiz demek ya. Meşraif felsefiz demek başka bir şey değil. Dolayısıyla bütün okumalarımızda o lafızların. Klasik metinlerdi diyince, ben ne sefer kaydı çok oturttum. Ee, şehirde birlikte. Diyeceksiniz ki, bu adam her şeye uğraşıyor uğraşıyor. Berlin'de okuttum, Boston'da okuttum, ondan sonra Türkiye'de okuttum. Şimdi bıraktım orası, şimdi Ahmet'i okuttum. Ahmet'i okuttum. Ne demek? Bunları şöyle düşünmeniz lazım. Bir, önemli değil. Ahmet'i birden sonra bir şeytan der, bir lahter, de, bir fülüste, siyasette. Çünkü... Ama Ahmet'i ne demek? Bir insan nasıl Ahmet'ü der, niçin biz Ahmet'ü deriz, buna neye ihtiyacımız var? Bunların üzerine düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ahmet'ün mefhumu nedir? Değil mi? Var mı böyle çalışma var? Hasilki çalışıyor mu konuları? Yok. Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Peki>, neyle uğraşıyorsunuz? <gülüyor> Şimdi. Mafızla mı uğraşıyor tabii, hay derim bir sürü öğrenci var zaten. Nasıl iyi bilmiyorum. Bakın ben iki dönem klasiklerim çoktu. Bunda camiye kadar geldim. Ee, bize ders veren onca yıllar sonra karşılaştığımda, Dedi ki, o ofte de o da Karadeniz'de, çay kahvaltı. Biz çay kahvaltı ofte birbirini çok severiz. Çay kahvaltı iyi bir şey yaptı da, çay kahvaltı ne kötü bir şey yaptı. Ofte indir. Nasıl iyi zorofte var ya. O ofte de de. Duyduk ki mevakıf okutuyormuşsun. Sen mevakıf onu anlıyor musun mevakıftan? Tamam. Öyle evet, fark ediyorum. Vallahi hocam elimden gelen gayret ilişkilerim dedim. Şöyle baktığında kimse... Ben 6 yıldır okutuyorum, hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> O, o Burhan Bey dedi. o vücut kısmını takalım kaldım. Dedim hep 12 denize okutuyorsun onlardan. <gülüyor> Kararınızı var, öyküden, en çok Ben de. Kıramanistan seviyesindeyim, çok ünlü. Şimdi, umur anne kelimesinin daha mefhulünü bilmek. Ha arabi düzeyde müthiş. Hele kırık bağına vermede birinci sırttır bizim hocalarımız. Kırık bağına. Oradan kırık kırık, her kırık o. Şunu bir, <gülüyor> düzelteyim mi artık ha? Yani eğitim yaparken kırığı anlıyoruz da, dışarıda kırık konuşur da karşı kırık konuşmuyor ya felsefi vermiyor sana geldiği biliyorsun. Şimdi ne de omorla anne kenar kitaplarda ne de bir hazardan sonra ikinci, ilk kısmı. metafizik nedir? Gelen kavramlar o. Er zihni kavram zihni şey demek kavram. Vücut. Hem Adem, madde, illet, varlık. İnsan zihni ne düşünürse düşünürsün ister matematik ister astronomi ister ilahiyat yapsın en genel kavramlar buna metafizik diyoruz. Metafizik dediğin öyle uçuk bir şey değil yani. Mahsus olmayan, makul kavramlar, mahkul erken. Yani. Şimdi pek çok konuda bunu görüyoruz. E, çok iyi arabayı bilen, e, ibareyi çok iyi okutan hocalarımız var şüphesiz. Filoloji sevgisinde, yani dil bilinin dilini bilmiş hocalarımız ama onun karşılık geldiği nesne alanını bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Bunun çok önemli nedenleri var. Çünkü o metinlerin büyük çoğunluğu belirli bir tarihsel döneme ait. Şimdi fene kelimesini bilemesin çünkü e, şimdi basit bir örnek vereyim yani nazari avut yapmadan diyelim ki ben iyi bir ressam. Bir arkadaşımızın resmini çiziyor. Çok güzel bak, taptıp atıp benziyor, Aa, ne kadar güzel çizdin Aynen ben, tamam. Ayrılıyoruz. 10 gün sonra karşılaşıyoruz elinde resim var arkadaşım. Ya da 15 yıl sonra neyse. Bakıyorum, ne kadar değiştim diyorum ya. Ben seni 15 yıl önce böyle çizdim, bak bir alakan yok. Mutabakat kalmamış. Yaşlanmışsın, saçlarım dökülmüş, beyazlamış Birisi için bunu söylüyorum ben. Helvet'in bir resimdir. Helvet'in kendi dönemini, kendi dönemini ister harici bilimler olsun, ister zingi bilimler olsun, ne olursun, dilde çekilmiş bir resimdir derdik. Sen o resmin ait olduğu gerçeklik küresini değil diyelim ki Masrettin Tuz'u beraber oturuyor değil mi? Boya Kutbırdi, Kutbırttı Şirazi, Ahlak'ı topluyor bütün astronomları. Bir gökyüzüne bakıyor. Oradanın şartlarında zil çıkartıyor. Zilç ne demek? Eski peynemeyecek gökyüzü, tabloları gökyüzü haritası çıkartıyor. Yıldızların korumları, birbirleri olan çıkartıyor. E şimdi geliyor Ulu Bey zamanına Diyorlar ki ya bu diyor ki işte bilmem ne yıldızı şurada orada değil. ya bu neyi? Ha, Kaymalar var Hadi biraz yapalım. Tekrar bir resim çekelim. Bakın basit gökyüzü neticede. işini e şimdi bütün bilginiz böyle ilerliyor. Biz ister harici olsun, ister zihni olsun, belirli gerçeklik kürenin resimlerini çekiyoruz. Dille. Onun için ne denir? klasik dönemde felsefi analiz ederken varlığın dille çekilmiş resmin analizini felsefe denir çünkü felsefe büyük bir dil analizidir değil mi? Vücut kavramını analiz yaparsın işte yokluk kavramını, adet kavramını, illahtma analiz yaparsın ama bunu yaparken lafçı olarak yapmazsın o lafızların karşılığı kendi bir resim, gerçeklik var onun analizini yaparsın. Şimdi bu acada bizim elimizdeki metinler haydi alan ait Buna ne sefa kayıt daha? Şimdi ne sefa kayıt okutuyorum ben ne? araz diyor. Cüzün ne edeceğiz diyor. diyor. Bunu neye alacaksın sen şimdi? Cevven araz mı kaldı? Cevven nedir araz dedi. Bunu cüncelleştirmemiştiriz. Ya da cüzün ne edeceğiz? Atom diye tercüme ediyor hocalarımız. Ya atom parçalandı neredesin Diyor ki parçalanmayan cüz diyor. Şu, kafa karışık oluyor ileride çocuklarla. Bakın Fatma Ali hani Hanım Cevdet Paşa'nın gözü bunu taa 1890'da görmüş. İler çocuk hocam göremiyor. Diyor ki ya bu atom diye tercüme ediyorsan bu doğruyu Hakkı var ya da diyor? Bunu biz ilinle gavuşla tercüme edeceksek buna monağ diyelim diyor. Monağ, ünle en, en temel dilim, layıklısı kullandığı bir dilimdir. O dönemde bunu fark etmiş. Şimdi nedir çözümler? Mefhumu ne? Var mı? Hep atomluyu okutuyorlar. Ben onu görüyorum. Atom İslam atomculuğu, kelam atomculuğu. Ya kelam atomculuğu değil. Onun kastettiği bulunduğu atom değil. Çünkü bölündü, aşağı indi, farklara indi, bilmem neye indi, Tanrı parçacılar diyor. Kelamcının kastettiği belgeli Tanrı parçacı. Yani neyse o. Sön'de yapılan. Yani, en küçük birim, atom olmayan demek. Sen tutup atomla özleştiriyorsun. Şimdi ben bunu nasıl okutacağım? Ne secakayı nasıl okutacağım? Çocuğa bunun üzerine oturup düşündük mü hiç? Bilmiyorum. dolayısıyla bunları düşünmeyince vaaza dönüyor. Kelama da vaaz gibi okutuyoruz. Ama orada istiklal yok ki. Dinliyor. Kabul etmek zorunda. Halbuki vaaz camide aynı anlam değer dünyası olan insanların birbirine aktardığı bir bilgidir. Ben Müslümanım. Gelelim camiye. imam efendi bana ayrı sokur, Zaten aynı anlam değer dünyasının içindeyim. O da aynı değil. Dinlerin kendini o da önemli bir şeydir. Vaazı küçülsemeyin. Hani vaaz İnsanın sürekli e, değer sirkülasyonunu sağlar. Aynı, antrenvasyon, antrenvasyon, antrenvasyon, ne kadar bilgili olursa bu vaaz, ilgin bir şekilde insanlar eşitler. Oradaki, çünkü cami eşitliyorsun, Profesörü gittin, ''Ulan namı efendi, ben profesörüm, bana göre konuş'' diyemezsin. <gülüyor> o bilgiyi okur, orada bir ortalama alın ama inanın e, deneyebilirsiniz eğer iyi bir ise, sizin anlam değer dünyanızı tazeler. Yenine orada bir dolaşım hani kan dolaşımı gibi anlam değer dünyasında bir dolaşım oluşturur. Bu tamam. Ama bu eğer ben camiye girdiğimde senin anlam değer dünyanıza mesut değilsen bana etki yapar mı? Şimdi bana demişler ki ya duydun mu senin arkadaşın dursun Allah ateistim diyor. Ateist ne demek ya? Vallahi ateistim diyor. diyor. Gitmiş Dursun'a sormuş böyle temelçi, dusun. sen ne olmuşsun ateist oldun diyor. Ne demek ateist? Allah'a inanmayla. E, dur demiş, ben seni şimdi hemen düzeltirim. Bismillahirrahmanirrahim, kur vallaha vahat, Allah'a Allah sebeple evvel okumuş, yapmış. Dursun demiş, ben köküne inanmayayım, sen bahsediyorsun. Şimdi, vahaz dalından bahseder. Kökü, istidlali akılla yapılan bir şeydi Yani sen bir çinliğine bir, bir kere şunu bakın, Yurt dışına gitmemiş arkadaşlar bunu hissedemezler. Ben dünyaya ilk çıktığımda dedim ki Vay anasını dünya Ne kadar çok insan var dünyada. Halbuki ben İstanbulluları kurtaracak projeler üretiyordum. Acaba haberleri var mı bunlar? Biz İstanbul'da dünyayı kurtardık o zaman. Bizim de hadi kalp. Gençlik hareketleri falan çeşitli cilere edilip çıkıyoruz, toplantılar yapıyoruz, projeler üretiyoruz. bir insanları kurtaracağız. İnsanın haberi var bunda? Yok. Hadi konuş bakayım. Bir Çinliği Burada konuşmak olan bir gay ile İslam üzerinde konuşabilir misin, bir lezbiyen ile konuşabilir miyim? biliyorsunuz 3 yıl yaşadım, orada Montren, gayliğin, lezbiyenliğin, homoseksülerin serbest olduğu bir bölgede. Hadi konuş bakayım, his. Allah anlat adamı. Ayet açı okumak kolay. Evli teolojisi üzerine tartışmaları, bir hadi okumayayım ayetle, adamı tartışır, adam biyoloji geliyor. Harvard Üniversitesi'nden, Belgium Üniversitesi'nden, Tulum Üniversitesi'nden var. O Tulum. Değer kavramı üzerinde konuşuyor. Ahlaki değerler nelerdir? Kim üretiyor bunu? Toplum üretiyor. Niye, niye ben Kur'an-ı Kerim'den ahlaki değer üreteyim Bu kitap Hazreti Allah'ın yazmış olabilir. Hadi cevap ver. Şimdi ulemamız, ulema bunu yapmış. Kelam kitaplarının seviye kadar, seviye kadar kadar olan dönümü, bütün insanlık için O ayrı yok. Sen Umurlu gidip bir Çin Üniversitesi'nde rahatlıkla okutabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Niye? Çünkü istihdani akıl da kurulmuş orada, e, şey, dini akıl çalışmıyor. Elbette arka planda usulü dikkate alarak Yani hiçbir atıf yapmadan adam Kur'an'ı tepsil ediyor orada. Umurlu Ammiye'de bir tepsil ama hiçbir atıf yapmadan. Demek istediğim. Kendi aramızda oturup muhabbet etmek çok kolay. Dışarıya bir dil değiştiriliyor muyuz? Şimdi dışarıya bir dil değiştirilmek için özellikle iki ilmi taklit etmemiz lazım. Yani taklit derken ee, taklit diye bir anlamında pay anlamımız lazım. Biliyorsunuz Arapçadan iki taklit anlamında iki kelime var. Bir taklit şekli olarak iyilik kalp iyilik kap. bir de muhakkât, muhakkât demek Karşındakini takip ettiğin ondan pay alıp etkilenirsin. Belli bir ee, hem hemhallik yaşarsın. Nedir o? Usulü fıkıh ve usul din. Bu iki bilimin tecrübesinden yeniden istifa etmemiz ve yani bugün zannedermamız lazım. O klasik usul değil. Ee, klasik usul dikkate alınarak ama yünceler istedim. Evet, ortodik şımat izinden esas olan demek istediğim kısaca şu. Net ne? Hat bir metri olmuş olsun. Bakın, bir mesafi akaidini. Ne vakıfı. Mesela biz yaklaşık iki yıldır ne deselerde okudular biliyorsunuz e, Tecid diye bir kitap vardı. Nasreddin Tursun'un e yazdığı Et-Tecif-i i̇mmül e, ona işte Allame-Hind-i yazıyor. Sonra onu İsfahali şey yazıyor. Sünni Şafi-i Şer. Sonra Ali Uççu yazıyor. Kadim ve Gedid diye bilir. Şehir-i Şerif'in vardır İsfahalikine ve haşi-i tecid ne deseleri vardır bizde biliyorsunuz. İki yıldır İsfahali'nin şerini okuyoruz birlikte arkadaşlarla. En çok karşılaştığımız sıkıntı bu. Şimdi metinde geçen sözcüklerin mefhullarını tespit etmek. Nereye karşılık geliyor? O zaman nüfuz edemiyorsun, anlayamıyorsun ki. Resim, tasavvur nedir? Bakın, latinceyi nasıl tespit tespit Tasavvur, konsept. Konsept ne demek biliyor musunuz? Lafız artı resim demek. Tasavvurda da suret vardır biliyorsunuz. Resim artı sözcük. Lafız ile manayı birleştirdiğinde tasavvur ediliyorsun, tamam mı? Ben sana limon dediğinde limonun sadece lafını değil, limonun karşılık geldiği nesneyi de resimlerde zinde canlandırıyorsun. Hiç bilmediğin bir meyveden bahsettiğim zaman o nedir diyorsun ya? Mesela kivi hiç görmedinsin, kivi diyor. Ne demek kivi? Ya bu işte dışı kahverengi, içi yeşil tadı limona benziyor. Bakın sende resimleri bulunan Başkan şeyleri lafızları vererek bir tasavvur muzduklarla çalışıyorum. He diyorsun. Ama kimi yerine verdiğim zaman bunu düşünüyorsun. Evet. Bütün metinler böyleler arkadaşlar. İster din metni olsun. Tabii din metinleri formel değildir ama filan metinlere, astronom metinlere, bakat matematik metinlere neyse oradaki her bir sözcüğün karşılık geldiği nesneyi ve vücudu bilmek lazım. Aksi takdirde. E, ...mehde anlamakta zorlanırız. Bakın e, yüzlerce örnek verebilirim. İşte felekmeleyi verdi. Felekme yönü gidiyorlar mı? E bitti, hiç mi az sonra anlayamazsın seni. Meddese'de okudan, diyorum ki... ...Çarminler mülakas verilmeyi, Kadız Aile'nin... ...şehri ya da Birce'nin aşiyesi. Bu meddese boşuna bakıyor mu bu adamlar bunu? Hadet diyorsun. Hiç e, anlık, unutmuyorum. Ee, i̇lk master çalışması yapacağım, İbnül Havvam diye 1274 tane bir matematikçi, için master öğrencisi, hesap kitabını aldım. Ee, ne de olur? Aritmetik, ee, misaha cevir çalışacağım. El avederyan pasam ila kısmeyin, el fardu ve zemju diye başlıyor. Hoca şey. <gülüyor> yok ki, kimse yok, yok. kimse yok. Kimse yok Türkiye'de. Beraber Mislikada çalıştım ki abiye Hasekin mezunu, arabiyesi düştü, tipik Hasekin'lerin ilk Hazreti deyince o hatırlıyorum ben. Dedim ki, dedim, bu ne demek? E, Bekar sayı ve evli sayı dedi <gülüyor> kelimesi. Niye? O mefhum dünyada zevç kelimesi, sözcüğü, dürtürt, aklına gelen evlilik. <gülüyor> çift ya. yani Çift sayı, tek sayı. Suçu mu? O, o nesli, matematiğin nesnelerini bilmiyor ki. O suçu değil. Anladın mı? yani binlerce nöre mümkün, özellikle klasik metinler üzerine yapılan çalışmalardan yani kimseyi burada rencide etmek için isim vermeme gerek yok. Ne komik şeyler çıkıyor. İşte bir tane anlatayım size, çok e, güldüğüm bir şeydir. Diyor ki, e, kaynaklarda işte medreselik okutulan matematik işte, nedir ona da, siftliğine. Siftliğine hesabı silttiğini, silttiğini hesabı okurlarla diyor. Bu hesabı da unutuyorlar sonra silttiğini okurlardı. Şimdi adam yazmış, yarım sayıdır, kim ona bu sittiğini? Şaklı mı, mı? Böyle başlıyor. Abi o kadar kaynak incelemiş ki, diyorsun ki ya o kadar inceleyicinin birine sorsan sana 60 tabanın bana sayısı demeyecek ya. Adam en son da İtalya yaptı. Sittikole, sittirole, ha demek ki bu adamlar dedi. Sonra, <gülüyor> son ciltte, dört çiftli bir kitap son çiftleri diyor ki, bu siftliğinin konusunda yaptığım ilmi keşifleri maalesef bazı akademisyenler e, kıskandığı için bana rengi edilen yarım sayıda daha dikkat. Ya Arkadaş, çare bu kadar <gülüyor> temel ediliriz mi ya? <gülüyor> siftliğinin dedikleri Azbustafa'nın sayısı istemi. Mavi'yle mücade ettiği ve astronomi de özellikle büyük gerçek hesaplarda, astronomi hesaplarda, tiron informasyonlarında, küçük sıfır mağlantı, küçük sayılarda o zaman on tabanlı sayı sisteminde kesilir, onmalı kesilir, hikayet edilir için kullanmadan bir sayı Bugün hala kullanmıyoruz. Saate 136 tabanları, açı ölçütleri, daire 360 tabanları, bunlar mezopotamylardan gelir, baharından gelir. Hala kullanmıyoruz. Anlatıyorum ya, basit e, örneklerden hareket edilerek pek çok metinde bulunuyor. Bunlar çağdaş metinler yani şey değil, eski şeyler değil, bugün pek çok metinde bu problemle karşılaşıyoruz. Ontolojik şematizm olmadığı için Hangi lafızda nesne arasında bir intibat kurabilmem için ya bu lafızın çağdaş durumu dikkat olmuyor, fenek kelimesi görünüyor ha hemen görünüyor, ya da e, eski nesli nefumu ya da eski nesnesi e, bilimle ilgili çok ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Onun için e, benim hislerim kadar. Ha sadece sorunları besliyor. Bu klasik metin Sadece tutup insanlar ne olarak okulmak çözemesin? O dönemin astronomisine, o dönemin e, matematiğine, o dönemin geometrisine ait metinlerine okutmak lazım. Yani klasik resmi vermek lazım ki, bu resme ilişkin yapılan yorumla tespit Aksi taktire yapılmaz. Çok komik sonuçlar ortaya çıkıyor, İkincisi epistemolojik şematisi. Nedir o? Hangi nesni için ne kavram üretilmiş ve ne yargı üretilmiş? Biliyorsunuz bizim klasik geleneğimiz arkadaşlar özellikle Gazali'den başlayarak ama Razi ile birlikte Razi'nin öğrencisi, Razi'nin mantıkta yaptığı operasyon neticesinde İbn-i Sinacı metafiziyi mantıktan onu yeniden inşa ettiğinde kelami metafizi yorumlu olarak bütün bilindiğimiz mantıktır. Beğenelim, beğenmeyelim. Nahim bile yapılırken, değil mi? Tanımlar, cinsibahik, cinsikoloji, farslığı filan de dikkat almaları yapılır. Dilde bile yapı, böyle bir. Yani Seyir-i Şerif'in naif kitabını okuyorsun, birinci bir illeti, ikinci illeti, üçüncü illeti veriyor adam, yani mantık dili kullanılır. Mantık dili demek formelleştirilmiş dil demektir. Formelleştirilmiş dil demektir. Ve bütün metinlerimiz, bu soyutluk arttıkça tamamen mantık. Yani kelam metinleri, bu saat hem tasavvurat kısmı hem tasdikatı. Yargılar da ona göre çıkartılır. Şimdi İsa Gocu okuyor adam. Hiçbir şey Niye? Çünkü İsa Gocu'da sadece matluplar verilir. Mukattemat verilmez. Ne için ona Şeh yazılıyor? Şeh nedir? Şeh. Mukattemate verilmeyen bir dilini. Matluplarıyla yazılan bir dilini. Mukattemate de öncülere Bu öncülünden de çok kolay değil. Biraz önce hocalarımızla konuşurken de söyledim. Bugün bilinin dili matematik. Matematikteki hassasiyet bilginin doğruluğu için erzendir, değil mi? Siz bir kimyacıysanız, eczacıysanız, bir ilaç yapıyorsanız oradaki matematik işaretlerinin birinden hafif bir kayma. Bırak işaretleri, virgül biraz kaysın, adamı götürünce ilaç yapıp letiz. Öyle değil mi? Ne kadar hassastır? Onun için matematiksel analiz esastır. İster fizik yapın, ister astrofizik yapın, ister kozmanıcı yapın, ister kimya yapın. Matematik dil olduğu için bu o dilin e, bütün nesnelerin arasındaki ilişkileri tayin ettiği için azami dereceler dikkat gösteririz. Mantıkla benzer bir rol oynar klasik yerinde. Mantık bilginin dilidir, bilginin dilidir. Dolayısıyla azami derecede dakik hale getirmesi lazım. Mantığı dakik olmayanın, sahih bir bilgi elde etmesi mümkün değildir. Ha, bu o dönemde kaldım, bugün bunu yapalım demiyorum. Bakın ben geçmişe ilişkin bir metin nasıl anlaşılır diyorum. Çünkü bazen çünkü arkadaşlar şöyle diyor özellikle hocalarımız Ya İhsan Bey şimdi ne ya? böyle bir, hayır abi resim, geçmiş resmi. Babamın resmi böyle ya, ne yapayım yani babam yaşamıyor, rahmetli oldu diyeyim. Babam yaşıyor, annem yaşamıyor, duymasın. <Gülüyor> ee, resmi mi resmi? Resmi bu. Şimdi, bir klasik keram, o şekilde yapılıyor. Yeni keramı nasıl yapalım, oturup konuşalım. Ama olmuş bir kere. Çünkü bazıları diyor ki, ya bu kelam raziden sonra çok felsefiyat olmuş. Boş bu kelamı, at. Sen resimli hakikaten okumaya devam et. Ya ağabeyciğim, ıı, deli kuşu gibi niye kendin kulaşı okuyorsun? Anlamıyorum desen. <gülüyor> Anlamıyorum desen. Dürüstçe de ki, benim bunu anlamam için mevakında çünkü muhakkak anlamak falan değil ki bir astronomi var. Proposyonal astronomi bilmen lazım. Bir matematik var. Fizik fal, her şey var yani anlamıyorum demiyor. Ya ben bu, bu çok felsefi adam atkenem abi. Yeni kenem böyle yapma, ama yapılanı dedi dedim buyur. İslam onu böyle fethedilmiş. Ya yani tutup şimdi füze füzey gönderceklerimiz yok. O da inşallah öyle. Bu kenem içinde geçer, bu diğer bilinmeler içinde geçer. Şimdi bunu anlayabilmek için o bilimlere aşin olmak. Ha, biz tabi çok büyük münasebete işte uğraşıyoruz. Bakın şu üç ay bir makarna yedim dedi. Ramık polislerine dedi arkadaşım. Mevkida niçin bu kadar çok az sorun var? Profesyonel sorun yani bir kenarcı iyici dedi. Sorun gibi bir kenarca. Niçin mevkida bu kadar çok az sorun yiyen? Yani? Dedi ne? Niçin çözmeye çalışıyor? Yani bunu illet marul işte Unutmayalım, düşünme olgu olayları illet marul ilişkisine koymaktır. Siz eğer illet-mağru ilişkisi koymazsanız bir şey çıkartamazsınız. Buna biz kronolojik şamatizm diyoruz. Bak üçüncü şamatizme geçtim. Yani hangi kavram, niçin, nereden nasıl öğretiliyor ve diğer kavram bağlamların ilişkisi nedir? Bir kavram ağı, kavram şeması çıkartmak lazım. İslam medeniyetinin hiçbir biliminin bu anlamda bir sözlüğü yok. Bazı sözlükler yazıyorlar, yani nasıl diyelim, eş zamanları ar-darmalık belirten bir kavramın bir kelimenin ortaya çıkışı, doğuşu, gelişmesi, o kadar komik durumlarla karşılaşıyoruz ki. Şimdi ilimden biliyorsanız, da, şöyle nasıl görüyoruz bir klasik renk, İbn-i Refah, İçşar'ın karsını zaman ya da Taşgützade'nin Mürtav sahnesini açtığın zaman nasıl tasvir edemem? İlim ikiye bölünür, nazar-ı amel değil mi? bazıları ilimler de 3'e bölünür. Ee, Ülüm-Ariye, Ülüm-Usofiyye, ürün Ülüm-Usofiyye Şimdi bakın, birçok bilim gözünü görüyoruz. Ülüm-Usofiyye, alçak bilimler. Gerçekten. Alçak bilimler. Çevre adamlar da veya de değil, Şimdi alçak bilim nedir alçak bilimler? Doğa bilimleri. Şimdi alçak bilimler kim uğraşır ya? Bunun yüzünden geri kaldık ya. Bak isim vermiyorum. Bunlar yazılı ha. Ben uydurmuyorum bunu. Ulumu sifriye alçak bilimler, ulumu mutaması da orta bilimler, ulumu aile yüce bilimler. Yüce dönürken kim alçakla uğraşacak? Yüce bilimler de metafizik diyelim filan. Şimdi bakın bütün şey değişti. Bir, sözcüğün karşılık yerli mevhum ortak kayboldu. S e sözcük, belirli nesne için sözcük ortak kayboldu. O sözcüğün tarihselliği ortak kayboldu. Ne çıkacak? Nasıl test edeceksin onu? Ondan sonra ağıt yakmaya başlıyor. Vaa, bunun yüzünden geri kaldık. Şimdi burada ilk adam da çiğ okumuş. Arapça bilmiyor tabi. Kralizade Ali Efendi'nin ahlaka alayesinde okumuş bunu. İşte diyor, Kralizade 1561'de yazdığı bu kitap yaygınlaştığı için Osmanlılar'da zihni kilitlemiştir. Osmanlı geri kalmıştır. Çok da seviyoruz bunu, ağıt yakmayı. Ben onun için bir röportaj vermiştim. E, geçmişi alıp yapmaktan geleceğinizi inşa edecek vakit ayı Yok şöyle mi oldu, yok böyle mi oldu çok da biliyor ya bak şunu düşün bir kere bir tasdifle bir medeniyet çökmez İslam medeniyeti böyle eften püften bir medeniyetle mi? bir kavram yüzünden ya da gazali çökertti. O bunlar gaz hale, İslam medeniyet çöksün lan o medeniyet tek bir kişi bunun sebebi olacak da çöksün öyle bir medeniyet mi olur. Bir kişi çıkıyor çökemiyor, bir kişi ihlal ediyor. Nedeni yap? Çok karmaşık bir şeydir. Yani bir kişiyle çökecek bir kişiyle üretecek bir şey değil. Binlerce, milyonlarca insan çalışıyor. Binlerce, milyonlarca hava üretiliyor, yargı üretiliyor. Onların hepsi bir araya gelip bir şey çıkıyor. Süfli demek somut bilimler arkadaşlar. Somut. Çünkü tabi okuyup oturup, Abstraction teori dediğimiz bizim bilim felsefesinde Soyutlama Teorisi, klasik bilim sınıflandırmalarını tasvip İdrak psikolojisine de ilmin nefsin, kitabın nefsin. Oradaki idrak psikolojisine de insanı biliyorsunuz dış idrak, havası zahiri, havası bakılası vardır. Orada akıl var, Akılın, e, bu iç ve dış duyuları var. Dış duyuları var, iç duyuları var, şeyin mümehimi, mutaylıca filan filan. Bunu bilmezsen oradaki hiçbir şeyi yorumlayamazsın. Süfreyi alçak dersin. Burada de, matematik bilimler, niçin? Matematik nesneler yanı somuttur, yanı soyuttur. Siz daireyi vehminizde, vahimeyetinizde, kuvve-i vahime'de ideal olarak tasavvur ederseniz ama kârdan daire isteyebilirsiniz. Onun için bu mutabası da deniyor. Yanı somuttur, yanı soyuttur. Anlamıyor muyum? Ulum-u metafizik, ilahi nesneler soyuttur. Siz iyiliğin resmini çizemezsiniz. istemezsiniz. Kavramdır o. Tanımıyla idrak edilir. Ya da adavetin, ya da cenab ya da aklın. O yüzden ulum-u âriye deniyor. Soyuttur, lesneler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir sürü şey kaybediyoruz, aksi takdirde alıp da yapıyoruz. Diyemiyoruz, anlamıyoruz. Şimdi Akruma geldi mesela, Fusus Hikem'den İbn Arabi'nin el-alem merhumu, şöyle i̇şte bir cümle geçelim. Tam Arabi'nin bayraşını hatırlamıyorum ama. Bizim <gülüyor> bir grup ilerideki hoca arkadaşımız Fusus okuyormuş kendi arasında, gizli gizli. De. Bir de bu da Arap Arabi'sidir. Ya sen hece okumuyor musun kardeşim? Hece okuyoruz değil mi? Kayda gelde okuyoruz. Niye İbn Arabo okumakla okuyorsun? Ya bizim dinimiz değil, kitabımız değil, değil? Hecelerimiz değil. Bunları niye yorum olarak okuyor musun? İbn Arabinin yorumu mu İpdala, bu ya? Niye? Ya Müslümanlar nesi? Bir şey bulup, burada bir kurtulma ne okuduğumuz her dini metin gibi okuyoruz. Bizim dinimiz ne kardeşim? Bunlar kişilerin yorumlarıdır. Sen Hegel'in, Hege ben yani Batı felsefesi uzmanı olduğum için esas tıbariyle Hegel'in metnini okuduğun zaman İbn-i bu kadar farklı bir şey söylemiyor ki. Nitekim felsefe tarihini Hegel, son cildinin 14 sayfasını Mevlana'nın meslemesini anıtı yaparak bitirir. Yani bu dört ciltte söylediğini meşhur Müslüman şair, Rumi bu hikayesini özetlemiştir der. Artılıyor muyum? Öyle okusana yani. Tutup, ya, bir, hemen bunun pekdesliği bir şey de var, ee, taraf tutmak. Ben bir i Rüşçüyüm, ben Gazhaniciyim, ben bir i ben bir i Olsan Olsam ne olur, olmasan ne olur? Aziz kardeşim bir bütün olarak Gazhani'nin uyu kullanılamaz. Dayandığı kosmoloji değişti, dayandığı astronomi değişti, psikoloji değişti, matematik değişti. Ne yani sen şimdi harizmi civiliyle mi denklem çözeceksin? Şerefetin döşet demeyin ne cebine mi çözeceksin? İbn Sina'nın kanı fıtrayı ne tedavi yapacaksın? Adam öldürürsün. İbn Şahdirmasın mı mi Takdim yapıyoruz biz bugün. E onu yapmıyoruz da. Niçin? Ne sefa karşı değil de dinimizi tutmaya çalışıyoruz. Bakın bilmek başka. Beni gelenekçi olarak bilirler. Geleneği şey modernsel gibi o ta imanımızın. Ve amelimizin 1400'lü tecrübesini tahkir ve tesip edemeyiz. Bu densitlik ve Bizim imanımız, bizim amelimiz, bizim kitabımız yeni mahlu olmadık. bir tecrübesi var. O kudemanın, esnafın büyük emeği var. Buna saygı duyacağız, bunu alıp kullanacağız. Ben İbni Tehmiye'den de istifade edeceğim, İbni ben hiçbirini tutmam. Kişisel olarak söylüyorum. İhsan fazla olarak söylüyorum. Hiçbirinin takım değil bu ya. Hepsi benim kültürümün mimarıdır. Ha birine yakınlık duyardım. Öbürüne duymam. Meşrebim var benim de çünkü. Hissiyatlarım var. Sadece akıl değilim ama tuttum. Haluk 3. musun. Unum becimisin. Az sonra gidiyorlar. Olsa da olur. Olmasa da olur ya. Maç bitti. Haken düdüğü üfledi. Sen halen maça devam et. Ne anlamalar ki? Hadim geleneğimizde e, ilişkinizde de bu aşamada ciddi problemler var. Şimdi şeyden gelmişler, Fusus'tan gelmişler. Fusus İbn-i Arabi denilen bir arifin yorumudur. Yani hiç ne Kur'an'dır, ne hadis diyor. Hiç orada dikkat etmem. Mantur'da Tevhidat'ın Kur'an'dan bir cümlesi var. Tefsirle tevhidlerimi yaparken der ki tefsir, ayetin ayetlerine, ayetin hadisle ya da ileri gelen, ulama alim sahabeye yapılan yorumdur. Tevhid'e gelince bir kusur dairesinde yapılan peşevi razılardır. Astıriy'e nikamet edilmediği müddetçe şey yapılmalıdır. Elhak doğrudur. Bir an bizim vahiy gelmiyor ki, gelse oflara gelirdi bak. Ben kırk yaşına kadar bekledim, ben bana benim korkunç gelse gelmiyordu. Ofta onlara hiç gelmez. E, vahiy gelmeyeceğine göre, e, biz de kıyamete kadar idrakimizi sürekli çalışacağımıza göre Bundan yorum olarak okumak var hayırlar. Şey, Vehim kelimesinden geçti. Vehim ne Bakın koca koca, uluslararası pusmalarda dinledim. Vehim kurnutur, alem kuruntudur. Bir Müslüman bunu söyleyemez, bu küfürdür. Bunları ben koca koca adamlardan dinledim. Vehim kelimesini açıyor, sözlüyor. Vehim kurultu, şimdi bak <gülüyor> hem ontolojik şabatizm diye hem kronolojik şabatizm... Ya bugünkü sözlüğü bu kullandığı. Sen hangi sözlüğü kullanıyorsun? Türk'te kurumun. Haa İbn-i Arabi Türk'te kurum sözlüğü mü kullanıyorsun? Düşün ya kronolojik şabatizm neye iman ediyorsun? Vehim kelimesi, vahimin i̇bn Sina kitabın nefsinde bize bilissel kognisyon dediğimiz, yani idhaj psikolojisinin kullandığı bir iç. Habas-ı Batıne'ye ait bir kumvedir. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İbn-i Arabi haklı mıdır? Haklıdır. Niye? Çünkü insan gerçek de derken onu içerden operasyonlar yapar. Hiçbir zaman biz Nümen-i Arabi, e, Kant bunu deyince büyük filozof oluyor da, İbn-i Arabi deyince diyor mu ya? Kant ne diyor? Biz Nümen-i Arabi bilemeyiz. feromen Ne demek? Yani biz eşyanın hakikatini Nufuz ederek kendisi olması bakımından fi nefsi bilemeyiz. O eşyanı bize kendini sunma tarzını, fenomen, zahir demek. Zahir. Kendini de sunma tarzını biliriz. Niye? Çünkü bizim yetilerimiz var. bu yetilerimizi veriyip dönüştürüyoruz. Buraya gelince yakında yüzü bir işlemden geçiyor. Aslıyla aynı değil ki o. i̇bn Arabi de bunu diyor. Yoksa i̇bn Arabi bir Müslüman olarak Cenab-ı Hakk'ın mahlukatını ve vasf-ı vasfadını bilin derdi ya. Demiyor da zaten. Şimdi bakın bir bilim kelimesiyle bütün İslam tarihi bir İslam tarihini yargılıyorsun, Büyük anini yardımıyorsun. Bu ne kadar önemli olduğunu e, ihsas ettirebiliyor muyum? E, Kavramlarını söylüyor, mefhullarını elde edemeyim. Demek ki üç şeyi şimdiye kadar kısaca gördüm. Ve kaç saat konuşacağım? Allah Allah, yandım o zaman. <gülüyor> tamam, 8 saat ders yaparım kesin arkadaşlar. <gülüyor> Çünkü diyorum ya, yani diyorlar ki nasıl yapıyorsan Nehrum Anlılık'ı okuyorum da yani... Konuşalım <gülüyor> şu anda. Evet, bir, tekrar özetleyelim. E, ontoloji, mevcut bir çizgi, nesli bileceğiz. Hangi nesne üzerine bu yani konusu yazılır? Mümkudu. İki, o nesneye ait sözcüğü bileceğiz, mafsu, tepistoloji, yargıları bileceğiz. Üçüncüsü kronojiyi diyeceğiz. Kronoji olmadan metin anlaşılmaz. Sadece büyük ölçekte değil. Adam şimdi alıyor İddis-i İl İlahi'yi, yani alıyor Ali Kuşçu'yu. Diyor ki, Ali Kuşçu kitabında böyle dedi, bu kitabında böyle dedi. Tamam mı? O kitabı ne zaman yazdı? Yani Ali Kuşçu'nun mesela, Tufet-i Şahin'in bir haşisi var. Bir de Fethiye fiil var. Tufet-i ne zaman yazmış? 18 derecede bir deneyken yeni yazdığını görüyor. Klasik asal metin yazımı çalışıyorsa, çalışıyor, o zaman tamammış. Primitif, basit bir metin. Sen şimdi diyebilir misin? Yani kaç yıl asalını bilmiyor ya. 18 yaşında sen o kadar bir metin yaz da göremiyorsun. Ama Fatih e sundu 1400 metin dedi, döktü diyor. O metinlerde sıra yapacaksın. Yani Razin'in metinlerini top yürüyün koyup okuyamazsan, Razin'in her yıl yazdığı metin var bu adam. Zaten Güliye fotokopi makinesi gibi çalışıyor. Yani ben o toplumlar gördüm aşağılık bir sürü de kaplıyor. Yani nasıl bu kadar kitap yazıyorlar? İşte, yani tamam öyle zor edildiğinde tabi onlar bunları okuyorlar, bu, listeler ama birincisi de metinleri yazıyorlar. Şimdi razı değil. ki niye bu içim? Ne duror? Niye bu okulu ile mevzu eşlikyesini, metabelalesini, münahhasını masum aynı anda masaya koyup herhangi bir kronolojik sıra üzerinde okursak okursan kafan karışır. Niye bu fikir? birbiriyle çelişiyor. Aa efendim e, Razi kafası karışmış. Siz kafası karışmış. Burada mı diyor? Burada mı diyor? Demek ki kafası açık değil. Yapma ya. Ne kadar zekisin. Tek de çok büyük biliyor musun bizler? Bir gün bir öğrenci geldi bu dedi ki hocam ipti Sinan'ın piyasa nasıl ne kadar? Deder <gülüyor> bakayım. Hakikatin yanlış. Hayır elindeki kitap kimin tahkiki? Kimin zevceği? Demin ki bir de bedeliğinin tahkikine bakıyorum, cenkil aracısı fazla güç değil. Sanki bunun iblisinden, oruçtan mi? İtti baktım, hocam adlisiniz. Ya ben hakliyim de, da, sen daha master yapan bir arkadaş, çok basit bir konuda iblisinin hatasını keşfettiğin utanman lazım. Hatasını bulunuyor. E burasının kafası çok karışık. Sen karşı karışıyor, okuruyor olmayasın. Bak şunu şu tarihte yazdı, bunu bu tarihte yazdı, bunu bu tarihte yazdı. Fikri bir gelişim var, bir tataboy, bir takatlım tata var bu kadar. var hocam haklısınız. Kronoji çok önemlidir. İllet mağrı öyle şey, kronojiye göre koyulur. Anlıyor mu? Bununla atlıyoruz. Metinleri, kaldırıp tutuyor. Adam yazı yazıyor, bakilaneye atıf yapıyor, bilmiyor mu, onlara süsleyen atıf yapıyor. Abi arada kırışsın falan, gözünü seveyim, nasıl zıplamıyor ya? Bu kadar ucuz mu İslam'ın minniyeti ya? Bu kadar basit bir düşünüyor Sen, fakir laneden Molla Yüsef'e bir usul kavramının etrafındaki gelişmeye 100 tane doktora tezi yapılır ya. Nasıl uçtur? Karnınızda olmalı lan hani. ya. <gülüyor> Kırıcıya dikkat etmek lazım. Mesela sayı kavramı hani dini ilimine koyup adet kavramının gelişimine bak. Ya İbn-i Sinan'da farklıdır, Dilcilerde farklıdır. Bakıyorsun Senan Kant'ta Riyaset'in Gömşek Kercil'in bir, bir, şey, bir kercili tanesi alınır, Sayı Tanı var, Güç Muaddesi, Sayı Tanı farklı. Şimdi biliyorsun ki ya bu İslam medeniyetinde bak işte ilk dördüncü yüzyılda bir Sayı Tanı'na bak, Senan Kant'ta 1400 yapılan Sayı Tanı'na yani, bak. arada kaç yüzüm fark var? Dolayısıyla kronojiyi son derece ciddiye alman sonundayız. En çok benim dikkat ettiğim şeylerden biri arkadaşlarla kronoji. Bunu şey olarak, büyük olarak duyuyorlar. Ee, İlci diyor. Tahtazan ediyor, Beydağ diyor, İsfahan diyor ama hepsi aynı kümeye koymuş. Hamdikin bunu kurumcu olarak görüntü. Bir entelektüler, bir entelektü, sadece dini ilimlerde ya da istantaj için değil. Genel olarak, dünya tarihi özellikle Akteniz dünyası, bizim Likfetçi'nizden e, biraz uzak, kafasında şöyle e, mükemm bir şekilde daha yoksa, kronolojik olarak düzenliyorsa, o aranızın kafanızı karıştırır. Ben bir yerde konferans veriyorum, kalktı bir dedi ki hocam çok Platon'la muhasbettin, şu telefonu versene de ben de bu zatı arasam. <gülüyor> Sonra vereceğim de mesarı gidebilir miyim? Melattin önce 404'ü dediler Allah'ım. Adam benzeme dağısıydı ya. Platon'un yaşadığını zannediyor. <gülüyor> e bu boyunca olmaz. Ya sen de konuşayım <gülüyor> Ahmet Süleyman Hoca'yı ya almışlar bir <gülüyor> tabirde. Evet, evet. Bir dörtlük kurbanın sitizlerden evet. Ali Kuşçu'yu geçip Türk bilim adamından bahsediyor hocam adısını versin de bir röportaj yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Ali Kuşçu'ya çok da çağdaşmış yani Kadızade-i Rummi anlaşılıyor, Ali Kuşçu, Ali Kuşçu'sa yapsın. Vermiş. <gülüyor> Vedatördekilerini almışlar, gitmişler. E-Bedensani e, Türbesi'nin dördüncü pahtasından. <gülüyor> Repartajı bana mu sağlar? O kadar değil. Kronoloji çok önemli bir açıdan. Hem genel büyük açıktaki kronoloji. Çünkü dördüncü şemadızma ile Aksiyolojik akışolojik şemadızma kronolojiline bağlı olduğu akışolojik şemadızma son derece önemlidir. Ne demek? Akışolojik değer kiya bir düşünür, bir filozof, bir alim. Metnini yadarken bir bağlar, bir konfliktir. Sivak siyah Onun politik siyasi ilişkileri vardır. Onun meşevi vardır, menzeleri vardır. Nefsi özellikleri vardır. Yani bir insanın, kişisel... Bakın biz bugün bilim felsefesinde bilim psikolojisi diye bir disiplin var. Bilim adamının psikolojisi. Banşı da kıl olsun diye iş yapıyor ya. Kıllık yani. Adam kıl. Allah amca onu eleştirdi değiştiriyor. Şimdi bilirsiniz Ali kuş şu şerh tecidi yazıyor. Her hatta yazıyor. Şeye hatı sanki eee tıpın turu bu sayda sunuyor. Molla Cami bunu pek bilmezler. Şimdi Molla Cami bizde çok sevilen. Yani Molla Cem'le de gazeteler bu aslan. Kıskanıyor Çünkü Ali kuş. çok iyi bir matematikçi, astronom. Büyük bir dilci dil felsefisi. ondan sonra ee, ve Keremçin kıskanıyor bir kuşçu tezvirata başlıyorlar neyse orası çok iyi değil mi? Halukuşçu hani metni sonra devani, buna bir haşi yazıyor Celaletin Devani dönemde <gülüyor> düşündüğünden Deşteki Piyaset'in de buna bir ressi yazıyor Devani'nin haşi ismi. diyor ki yok sen hani yanlış almak Dembani tekrar bir, yazıyor. Dembani bir de harşi yazıyor. Eşliklerle karışıyor. Dembani bir daha harşi yazıyor, ölüyor. Peşteki ona cevap ama bu sefer Dembani'nin oğlu Peşteki <gülüyor> ölüyor. Peşteki'nin oğlu bu sefer Dembani'nin oğlu. Arkadaşlar 300 yıl sürüyor. Birbirine yazıyor. Sonra öğrenciler iş işine gidiyorlar. Sonra da muhakematlar çıkıyor bazılandırarak ya tam yetkin gereklerini birleştireyim. <gülüyor> muhakemat çoktur. bizde çok Bizde Bize muhakemat. Ya şey şey şerifte tahta zailinin muhakematları vardır. Mesela kadı zaden ama taş köprü zadenin muhakematı var. Eee şeyle. Tahta zaili şey şey. Muhakematta tahta da bu anlamaya gelir. Bir 300 yıl süreci burada o kişilerin psikolojik durumlarına da bakmak gerekir. Aksiyoloji burada yani nefsi Nedir Deşteginin derdi ne devvani? Yani illa bu ilk Osmanlı'nın makam mevkii var, kadıları var adamların. Tabii şimdi Musti Dilani biliyorsunuz, landlorddur. Hindistan'a gidiyor. Nedir Babur devletine. Ye. Hoşuna gidiyor orada şey ya bir iki eser sunuyor. Kalkıyor, Haçtan geliyor. E, Osmanlı ülkesine İstanbul. 1540'lar. İstanbul'da devler var. Ebu Surt Efendi var. Ondan sonra Mustafa bin bir vakit var. Yani en konuda en devre İstanbul'da. Ne yapacak şimdi? Kendini isman etmesi lazım. Klasik gerekte biliyorsunuz El Muzaj diye bir tür vardır. El Muzaj'ı okuyorlar. El Muzaj esas itibariyle bir alimin yabancı bir coğrafya Müslüman bir coğrafya ama yabancı bir coğrafya gittiğinde ilmi kudretini çeşitli ilimlerdeki ilmi kudretini göstermek için yazdığı kitaptır. Çeşitli meseleler alınır. Dil bilimlerinden, din ilimlerinden, matematik bilimlerinden, akli bilimlerden alınır, gücünü gösterir. Şimdi en muzeci, el muzeci, el muzeci, muzeci geldi. İkin üstası var Türkiye'den, dünyada da zaten. Şimdi orada bakıyorsun tefsirden başlıyor. Var Bir en muzeci tefsirden başlamaz ki. Ya, dil bilimlerden başlayabilirsin yani. Niye tefsirden başlayan? E bu sultan kavga edecek. Sultan'a sunduğa, Sultan açtığında evosun kıyak tepsiyi görecek, orada evosunu da giydiriyor. Evosun niye çünkü mufessil olarak. Bu ne demekti? Ben evosluklar daha iyi ama sertliğe çarpıyordu. Evosluk sadece mufessil değil, brokatlı alimadan olmuyor. Hemen e, terk etmek zorunda kalan İstanbul'u, fakat Osmanlılar çok zeki insanlar tabii. Böyle bir alimin toprakları istemiyorlar. Diğer vaktim varlığı Süssevpaşa'ya diyorlar ki büyük bir alim gelecek. Onu orada tutmaya çalışır. Kapı da şeylerin şehrin dışında karşılıyor. Çocuklarına hoca tayin ediyor. Medrese yapıyorlar. Devlette de diyor ki senin medresenden mezun olan iki öğrenci imazeme Bu İmazeme çok önemlidir. Her medresin alınmaz ve musbettinlade de orada kalıyor gitmiyor. Ama şunu çalmaktan bakın psikolojik misalikler yazıyor. Dolayısıyla da şey, e, aksiyolojik yapılar, bir bilim adamının geldiği aile ortakı, sınıfı, ekonomik sınıfı. Mesela, Fethullah Şirrı Tespifi Müneyyesi'nde, Tespifi Müneyyesi'nde çok önemli bir astronomi kitabı var, Batlamcı Majesteden sonra, e, 20'ye -20. yakın şeyleri var ya, Fethullah Şirrı Kadıza'nın Öğrenisi sınav kartta, buna bir şey yazıyor. Ya bütün derdi hani Ali Kuşçu. Fırsatı bu Ali Kuşçu'ya gidiyor. Bu cahil diyor, bu maskara diyor. Niye? Çünkü Ali Kuşçu'nun itibarı çok yüksek, Ulu Bey'in esninden. Fakat bu adam Doğancı Babası Doğancı. Kuşçu zahil demek zaten? Sarayda Doğancı yani. E Fethullah Şirvan'ın babası, dedesi hepsi fakir. Diyor ki ya ben diyor, asil gayriğim gibi. Bu adam hizmetçi verdiğini biliyor, nasıl bir itibar? bize iletiyor. Şimdi şey sen tutup bunu hakikaten alarsak, bu psikolojiyi bilmesen dersin ya, Fethullah Şirvan'la Ali Kuşçu'yu çağ ile biliyor çağ ile. Anladınız arkadaşlar meseleyi? Yani ne sözcükse de bir ailenin geldiği süre bu çok sonu var mı bizde? Yok. Biz sanki meta-historik hep kudusa inanıyoruz. Evren görüş haristir ama ilmi çalışmalarımızda tarih üstü meta-historik bir şey koyuyoruz. Hep var Kadı Beyza Beyti. Ya ben bir toplantıda da şöyle bir cümle bulmandım yani ben ben kültürel saygılı bir insana memnun yok ama dedi ki Suyuti akik ilimlerde zayıftır, maktik ilimlerde birincisi bir adam akik ilimlerde o yazdığı mantık kitabı İbn Teymiyenin e, özetinde bir bitemiyor mantığı az çok anlamış bir adam Suyuti hiç anlamamış özette yanlış yapıyor Bazı daha inceliyorlar Suyuti ya nasıl şey yaparsın ya Suyuti peygamber diye bir şey değil mi şeyi ne bulsın. Bu kadar çok kutsal olan bir kültür olur mu ya? Sen Hz. Peygamber için bile abdurdu diyorsun, ondan sonra Resulü diyorsun ama alimlerimiz abdolmakla olmaktan çıkan Bak şekeri demiyorum ha, onlar zaten iş değiller. Bütün alimler insan ya, ilişkileri var, nefretleri var, sevgileri var, aşkları var, kavgaları var, ekonomik seviyeleri var. Bunları bilmek olarak hakaret ki fikirleri başka türlü nasıl anlayacağız? Dolayısıyla bu aksiyolojik yapı bizde e, çok belalı bir konu. Çünkü herkes çekiniyor. Çünkü Gazzali eleştirilirse boğulur. Ne eleştirir? Gazzali'nin demiş şu konuda yanlış yaptığını söylemek hiç sizin tercihinizdir. Başka bir edici yok zaten. Bu doğru yaptığı diye diyemiyor. Anladınız mı? Dolayısıyla şey, tarihimizi, kültürümüzü, metinlerimizi meta bir uzaya taşıyıp ayrı kadim metinlermiş gibi okumak doğru ilk kısaca. Bizim şu andaki din dilimizin, dini ilimler dilimizin her bir sorunu, bütün metinleri tarih üstü ve taşıdık. Hareketin olmadığı bir uzayda onları okuyoruz, dondurduk. Oradan bir şeyler değiştirmeye çalışıyoruz. Bu mümkün değil arkadaşlar. Bu sadece sumut, e, kelami, felsefi meseleleri değil, fukukta da mı böyle? Niçin? Bakın şimdi Hanefi fukuku okutuyorsunuz, Allah aşkına dışarıda Hanefi fukuku okutuyorsunuz, dikkate kaç kişi var ya? Hep söylüyorum nostaljiden başka bir şey. Hepiniz maturicisiniz, ben bilim sanatta böyle bir deme yaptım. Maturi değil, değil çok maturi değil. Peki, bana maturini fizik anlayışa da anlatıyor. <gülüyor> ha, olması gerekiyor mu Ayrı bir konu? Yok Şimdi şöyle, matürilik dediğin şey bir resimdir kardeş. Ve bu tarikatı işlemiş mesele. Bu resim yok artık. O yorumu niye soruyorsunuz? Hiçbir anlayamıyorum. Yani, e bu sudun Osmanlı pazarına göre verdiği fedfa ise bugünün pazarı nasıl Rumana Şair'in bir gazetede bir fakir hocamız sorulara fetva veriyor. Böyle bir okuduğum için biliyorum. Ebedim diyor, pazara gitti. Soru bu. Et alacağım. Bu etin İslam usulüne göre keside kesilmediğini teftiş etmek gerekiyor mu gerek. Hocamız da cevap veriyor. Gerekmiyor çünkü diyor, bu soru diyor ki ve mübarek olan bu sorunun dediği Osmanlı pazar ticaret kurum tarafında sıkı kontrol ediliyor oradası yamuk yapamazsın sen. Şimdiki pazarla ne alakası var oradaki iki fotoğrafı gibi aynı rüyü buluyorsun? Bal gibi dağ gibi edeceksin tabi. Anlatabiliyor muyum? Yani fıkıh da neticede bir resimdir. O dönemin siyasi mekanizmaları için, ekonomi mekanizmaları için verilmiş fetvaları bugün nasıl taşıyacaksınız? Siz mekanizma değiştireceksiniz. Bir örnekle şey yapayım bunu. 10 tane gittiğimde Kanada'ya oradaki Türkler özellikle bütün insanlardır alınan insanlardır. Hakikaten samimi dindarlı, güçlü altı dindarlı değil. Ev yok, çoğun ev yok. Orada evsizlik çok kötü bir şey. Monge sistemi var biliyorsunuz. Devlet size kredi geliyor. Şimdi çok düşük bir faizle, onu ödemesini yapıyorsunuz. Faiz var ya faiz gelmesi. zina. Dedim ki bu böyle olmaz. Benim fetvam var ama ben fakir değilim. Yani, bir felsefecinin fetvası da ne olur? Ben fetvamı verdim. Mantığını da ürettim, tamam ama kimse beni iklemedi. <gülüyor> Lehri mavuzdan aldım, okuyayım diyorum, doğrudan canavra iç. Biz kim değiliz. Dedim ki o zaman, dedim, yaşayan büyük fakirlere yazı yazın. Bunu yaptık, yazdık. Tabii bizim Suudlu gençler, şimdi millet de bildiğim o Arap fakirler. Fakirlerin tuzu kuru, arkalarında Mercedes var, faiz, zeyam veren bu tarzıcılıklar. Önce bir oturuşuyordun, çok entesan bir sivriyeti. Youtube'da vardı bir tane suğuklu bir alem, şeye geliyor meclise, konuşacak, <gülüyor> bindiği arabadan, giydiği elbiselerin hepsi yabancı, bir gravatı yorduk. Orada önlerden bir, bir gravatlı bir oldu, kesin o Türklü ben de. Bizi de çok seviyor, gravat takmayı. <gülüyor> e, gravatlı birine diyor ki, ''Ya hacı hımm, ha, ben zaten ben hımm.'' Ulan herhalde bir şey yok ki üzerinde. Dınamata takıyorsun. Her şey kalamadı. Böyle bir mantığımız da var. Neyse bunların çoğu, olmaz, faiz filan, ismini vermeyeceğim. Hepimizin tanıdığı bir, benim de çok takdir ettiğim, takip ettiğim, ettiğini, yani fakih değilim ama, e, fikirlerini takip ettiğim bir e, Arap fakih hoca, şöyle cevapıyor. Arkadaşlar, ben hayatımda Kanada'ya şirketim kanalın ekonomi sistemi bilmiyorum. Nasıl çalışır? Sistem ne? Bunca bir resmi çekmek lazım. Hayır, işte benim anlattıklarımı özeteyim. Bir resmini çekmem lazım, bir yol yapayım. Nasıl yapacaksınız o zaman? Benim gerekli en az altı ay bu sistem üzerine çalışmak lazım. Şimdi yine öncelik var, çünkü bizim paramızda gelecek bu altı ay yaşayacaklar gibi insan, aralığı insanı böyle düşün. Dedi ki gelsin arkadaşlar, getirttik. Yemin ediyorum bir kere geçmedi. Yes, altı ay boyunca belki tahliline gitti, şuraya gitti, oraya gitti. Yaşlı bir adama hala yaşıyor, çok yaşlı. İnceledi, etti, filan falan bitirdi. Belki fetva şu, herkes bir ev alacak şekilde e, morbid sistemi kullanabilir. Ticari olmama kaydıyla, yani ticari yapmayacaksın, caizdir dedi. E, oradaki Türkler, rahatladılar, herkes morbidçe gitti. Niye? Adam artık, gidip, gidip, gidip, adama da artık. Çünkü adamı alttaya çalıştı. Gördüğü zaman ya. Şimdi bakın resim budur işte. Sen ne yaptı bu fakir? Hakiki fakir budur işte. Toplumun resmini çekti. Ekonomik sistemin resmini çekti. Ha şunu söyleyeyim Çok etkisi de sana da ben de hiç dikkat etmiştim. Kanada'da yüzde 37 vergi almıyor. Sizin geliriniz yüzde 30'iniz almış. Dolayısıyla sizin bu sistemde işte yüzde bitmem kaçta e, normal bir sistemde Hiçbir saniyiz yok. Şimdi biz ne yapıyoruz? Düşünsene şimdi, bin yıl sonra bu adamın sistemini uyguladığını düşünüyor. Bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, efendim bana da hem de, bin yıl önce böyle fetva verdi bu. Ekonomik sistem değişti. Tekrar neydi de çekiyor? Fakirler sürekli ellerinde fotoğraf makinesi toplumun ahvalini tasvir etmek durumunda. Her zaman benim verdiğim bir örnek var. Ramazan Efendi, 2. Benzit dönemi ee, taftı var. zahnenin şerr-ı hakaretine şer Ben, ben yoksa... Başka da bir şey bilmiyoruz onun hakkında. Fakat çok büyük bir kafa. Emin onun çok büyük bir kafa. En azından benim anlamda. Diyor ki, ahval, fıkıh ahvale takdif eder diyor. Ahval kıyavete kadar mutakallidir. Dolayısıyla fıkıh sürekli tarayyur ve takadif etmek durumundadır. Yani burada iki tübez dönemde sürekli. Yani bunu yine yorumlamak bir anlam yok. Ahvali sürekli takip edeceksin. Devletin ahvali, efendim, pazarın ahvali, sokağın ahvali, okulun ahvali. Yani sen çok etkisi, biz Türkler çok istikrarlıyız. Örünlük sistemi yakın zamanlarda kullandık kullanmakta bir örnek yatağı. Bunu Bağab-ı Sümey'le e rica ettim biliyor musunuz? <gülüyor> Sümey'lerden beri bu topraklarda bu kullanılır. Ne kadar istikrar var bize. Yani, Yediğim gibi, güzel. Yani, ilanını, Hatta, hatta Ramazan Efendi'de Akaid'de bile Akaid'in usulü sabit olmakla birlikte idraki taballi ile dolayısıyla e, Akaid'in e, naz, ispatı ve tedlili diyor. İşte, o yüzden her zaman ve yeniden o Akaid ilkelerini, o usulü yeniden ispat ve istidari konu kırmak lazım. Ne demek? Şunu demek istiyor. Sen, <gülüyor> arkayet etkileriyle o günün astrolojisini, o günün psikolojisini, o günün tıbbını, o günün kozmolojisini evet. kullanarak istihdam ediyorsun. Dolayısıyla bugün değiştir, oturacaksın. Yeniden, evet. zaten ilmi keram budur, yeni ilmi keram. Nedir o? Usulü istihdam etmek için modern e, dünya resmini bilmek. Bu kadar basit. Peki biliyor muyuz? Kuantum bilen, çağdaş, fizik, en azından sonuçları bakımından takip kaç ileride Cenab-ıcı Hocamız var dediğine başladılar. Kısaca toparlarsak, 4 türlü şematizmi dikkate alarak metinleri okumak gerektiğini düşünüyorum. Ontolojik şematizm, epistemolojik şematizm, kronolojik şematizm ve aksiyolojik şematizm. Aksi takdirde e, o metinleri anlamamız mülkü değil, anlamamız için işte. E, gücelleştiremeyiz, bildiğimize nasıl inzai dedikleri eskilerin onu mu demek istedin, bunu mu demek istedik yani o kadar cek demek yok onun nefukunu tespit ettiğin zaman e, büyük oranda e, ne dediğini istediğini anlayabilirsin peki son olarak şunu söyleyelim nasıl yapacağız bunu şimdi çok en kısa bir şey var özetikler imatikler kibdi asasloz anlaştıktan sonra ve yüksek sanayist işte, olarak yani, başladıklar Mezun vermeye başladıktan sonra, bu ortaya çıkan yeni neslin meşgul edilmesi gerekti. Ve çok ilginç bir şey var, aklı tahkir et, bilimi tahkir etmek çok yaygın, dindar kesinlikle. Hani, sofiler aklı, şey, aklı tenket diyorlar, bu çok da yaygın bir ifadedir. Hakkı bir sürüfler dediği şu, istiklal aklı akli tüket, istişarede akla geç. Adamda hiç akıl yok. Baştan derdettiyor. Yok ki niye derdeceksin? Şimdi İslam düşüncesi, tefekkürü haremi bir tefekkür. Alt, ufuk ve üst ufuk sistemine göre çalışır. Hiçbir kelimenin mutlak anlamı yoktur. Çünkü mutlak olan sadece Tanrı, Allah'tır. Her şey onun bizde. Kavramlar da böyledir. Akıl da kaleyttir. Zikir de İstişali akılda mukayyettir. İstişali Aklın 29 türü var kardeşim. Hangi akıldan var? sen? İstişali akıl, arkadaşlar, en çok paylaşılabilir bilgi üretilen akıl için hayat istişali düzenine alıyor. hayat kurulmaz. Ha, senin istişali bir aklın var, hadsi akıl, tamam. Ama bu istihaz etmez, kimse izah etmez. Onun için nesil hakaydında cümleyi akılayım bilginin kaynaklarını sahiplerine de havası, hamsiyi sahiplersin. Nasıl? nasıl, nasıl Selim. Selime, akır Selim. ve haber sahibi. İlham bilgi kaynağı kabul Ne demek bu? İlham bilgi, istihlali bilgiden, havuza hayatın üzerine inşa edildiği bilgide, ilham bilgi kaynağı değildir. İlham bilgi kaynağı değil mi mutlaka bu ayıp demiyor? diyor ki, sen, sen Hazreti Peygamber'e yandı, gör. Ama gelip bana izah edin. <gülüyor> Kitap, sünnet verilir. Bakın, bu çok önemli bir nokta. İslam felanında şey iman, fıtri akıllı olur. İdrak, nazarı akıllı olur. İspat, istiklali akıllı olur. Bunları birbirine karıştırıyoruz. Bir yerde konuşuyorsun, bir çok sevdiğim bir gündür. İhsan Bey, akıl akıl. Biz gayrına inanıyoruz. Gayr akıllı olmaz. Sayın hocam dedim, siz mühendissiniz. Bu konuları bilmezsiniz. Ben of değil mi? Kanunlar borçluğum, direkt söylüyorum. Benim burada kastettiğim akıl, başka bir akıl, seninki başka bir akıl. Kayıp, klasik literatür, çok makul demektir. Biz kayıp olan demek değil. Kayıp, işarete de akliye konu olan şeye bak, kayıp dedi. Masum Biz cenab -ı ı idrak etmiyoruz. Hakk'ı. Ve idrak etmesek nasıl inanacağız? Parmaklarımızla, ayaklarımızla inanıyoruz. Akıl, iman böyle tansman Hangi akıl? Radyo, televizyonda çıkıyorsa ilk soruları o durum. Hocam bu akıl ve iman ilişkisi. Sen dedin nereden inanıyorsun? Senin başka bir yetim mi var inanmak için? İnsanla akıldan başka bir şey yok. Ama aklın tecellileri var. Fıtri akıl iman ediyorsun. Ama net özetler akıllı, akıllıca net diyorlar. Ama onun idraki geldiği zaman, nazarî bir sistem şey kullanıyoruz. Sonra ispatı var. Yani şu demem razı olurken de işte, ya Rabbi beni falanca koca kan imanı üzerine öldürdü. E tamam neyiz iman üzerinden? Peki imanın idraki ne muhakim ettiği de razı yok adam muhakim O zaman yazık yani, şey yapıyoruz biz. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi oradaki bağlamı bilmeyince, diğer dünyası da bilmeyince uçuyor adam. Şimdi bakın, bütün celem kitaplarda hepiniz düştü, i̇şte benden daha iyi biliyorsunuz. Ennallı vacime velâ kulli müstefî marifetillâh, değil mi? Kardeşim, Allah'ın bilgisinde nazar vacip, dış dünyanın bilgisiyle nazar vacip, vacip değil, vacipur vaciptir. Cenâb-ı Hakk'a bilmede bilen nazar vaciptir ya. Tahkik iman esas değil midir? Ne demek tahkik? İspaktır mesele binledim, değil mi? Sorunları delilendirmek, delil ispatlamak, tahkik bu demek. Tekik ispatı, delil bit delil. Delili delile, formel mantık yani, aklın Şimdi bu, niye İslam daha baştan itibaren böyle bir ee, ilke koyuyor? Halk nasıl tahkik etsin? Halk nasıl nazaretsin? Yani buna çok dikkat etmek lazım. Yani Müslümanlar ne tür bir meydan okumayla karşı karşıya kalıyorlar ki, daha ilk baştan istedileratını merkez alan, çünkü arkadaşlar, gayet kolay, ben seninle konuşmak için istiharlı haklı kullanıyorum, istişareli haklı kullanmıyorum. Şu binalar istiharlı haklı göre yapılır. Sen hiç istişareli haklı, hatçı haklı da binayı abanadan gördür mü? Ha, yapan da onun içinde ne olur bilemem. Nasıl ki hoca gitmiş ki hep ki babana kadar sallanıyor. Gitti diyor ki, ''Efendim, çok dindardır.'' diyor. Ondan zikir ediyor. ''Aman sevdiye kadar, buradan çıkarım.'' diyor. <gülüyor> Şimdi, bütün hayatımızı biz istihdarlı aklımızdan okuyoruz. Bakın'ın problemi şu, bütün diğer akıl türlerini ortadan kaldırıp sadece istihdarlı, rasyonel akdesi sandır. Bizimkilerin sorunu da şu, rasyonel akıl hariç, bütün akıl türlerini kullanır. Yahu, bu bir iki üç var. Bütün bu anlattıklarını anlamak ve idrak etmek ve yeniden bir şey yapabilmek için bizim bu akıl meselesi. İstediğe alaklı meselesini çözümümüz lazım. Ne deseler koktan mantık kitaplara bakın arkadaşlar. İsa Gülçü, Molla Fedani, Kul Ahmet, İktisad Mütresi. aşağı Mütresi, Başkan Gülçü. Aşağı, ortaya, göre derdim. İktisad Mütresi'nde Şemsiyye, Seyir Şerif Şerif, Kutluttun Mazi Şerif, Seyir Şerif Bu da İktisad Mütresi, orta. Aşağı ortaya koyduğunuz. İstiksana Hükbesi'nden Urmeviye'nin Betavü'l-Enzah, Kutbettin ve Seyir Şevif Aşir'si. Kaç etti? Dokuz Artı, hepsi gittikten yani sonra aradaki daplar okuduysa Bah seviyesinde. öyleden Bahr i̇bn Sina'nın mantık güvenliğine Dörtçet iki bin sen. Koydun. Usul Usura fıkı ne mantığın zilvesidir, din felsefesinin Tamamen formel bildiğidir usura fıkı, Koyke Aynı şekilde Koyke şey, olarak. Belanat, mahim sahtır. Hepsi formel Ya bu nedese tamamen istihdialatın üzerine kurdu. Nedese böyle tasavvuflu üretilmez. Sinyam üretilmez. Şiir üretilmez. Şiir teorisi, sekâki mühtemelik sonunda da sınav dışı. O Medreselerde ben televizyon programda öyle Osmanlı medneselerde en iyi bir programı aşırı bir rastlamakta vardı. O Spikir'e dedi ki, hocam, diyor, tam tersini söyleyeyim. Tam tersini söylüyorum çünkü biliyorum. Hiç medrese medneselerde okumadan adam hayatında konuşuyor. Hangi metni okumadın? Ah, bir tane söylüyorum efendim, ihya ürünü din. Dini bilimler ihya etmiş, dolayısıyla gaza halini İslam anlamıyla söyleyecek bir şey yoktur. Allah belanı versin. Cahil. Hiç olmazsa da İnsanlar seni adam çünkü Müslüman'ın ağzından çıkan söze dikkat etmesi lazım. Takip edilenlerin bütün salafı ve günahından paylaşacaksınlar. Böyle bir cümle kullanılır mıyım? Adam, Arapça bilmez. İslam kültürüne zerre kadar haberi yok. İhya kelimesi ne anlamına gelin bilmez. Ulum kelimesi ne anlamına gelin bilmez. Yardına bulunuyor. Ağızda giren, yani ağzı olan konuşuyor hesaplar. Ya, ya dikkat etmek de fayda var. Yani Şimdi bana kuantör fiziği ile ilgili sorsanız, ben konuşmayamıyorsam ayıp yani. Ben kuantör fiziği dinlerim. Ha, sonuçlardan haberdarız, mesleğimiz yeri ama kuantör fiziği başka bir uzmanlık ister. Neticeyi Kerem, keram, netice-i keram bu da yani. İşimiz çok. E, özellikle gelenekle itibatımızı sağlıklı bir şekilde ilgi onu güncelleştirme ihtiyacımız olmaz. Şu diyebiliriz diyebilirsiniz, ya, tamam biz bunu diyelim, bir sayı bir şekilde ittibat durduruz. ne olacak? Hiç öyle demeyin. Ee, bir kültürün, tarihsel praktiğini, o kültüre mensup bireylerin idraki özgülenin gücü şıkkı Yani siz, e, klasik ikram metninde, celyan eden, tanrısından, felsefi metafizik meselelerin seriyesini idrak ettiğinizde inanın Hegel ile Kant ile Haydage'nin e hesaplaşmakta çok daha göz güvenilir. Delil mi istiyorsunuz? Mustafa Safiye Feneri'nin kitabını okuyun. gibi klasik geleneğin gel, bile iyi bir an bir adamın özgüvenini ve modern, kendi döneminin e, felsefi ve fikri iddialarıyla yüzleşmesini, hesaplaşmasını, müsaitesini arasında çok iyi Bizim şu andaki evet. entelekler birikimizin kimse bu saat akmasa Mustafa Sabri efektinden Bu keramda felsefet Ali Sedat'tan, Cevdet Paşa'dan geridir. Abdülnafi Efendi'den gelir. Niye? Çünkü bu adamların özelliği şuydu. Tarihsel bir sürekli içeksinler kendi kültürlerini çok iyi biliyorlardı. Bu de biliyorlardı ve oturup bir müzakereyi rahatlıkla yürütübiliyorlardı. Bizimki teskinliyettir. Nefret etmek ya da övmek ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Yani bazı kesimlerin aşırı derecede mevcuttan nefret etmesi aslında onların onun iki anına girmesi de belki. Övgüyle sövgül iş olmaz. Bilgiyle iş olur. Dolayısıyla yani söz sücüğünüye bitirip çok uzattık bir uçuş saat oldu. Özellikle meşhur e, her zaman kullanılacağı müzgesiyle bu farzı uzan tabukat diye inceleyen diyor ki İslam kelimesini tarihten silsek dahi Dil kelimesi tarihte kaldığı müddetçe İslam tarihte sindirmez. Çünkü hiçbir bilimlerin ilmi bu kadar hiçbir dilin ilmi bu kadar herkese almaz diyor. Aklı bölümümüze bir bakalım. Ve bize teşekkür ediyorum. Ben de için <gülüyor> Özellikle gençlerden var <gülüyor> mı? <gülüyor> Hepsi ceklonsunuz aşağıda. Buyur hocam. Oğlum. <gülüyor> Şimdi bir çay karolosunu söyledi dikkat. Aç. Bilirsiniz maşallah. Teşekkür ediyoruz. Özellikle <gülüyor> mübala güzel çalıştığınızdan dolayı şadım olmak. Ee, hocam çağrul baba e, ve diğer makaslar. Özellikle Umur ı bölümlerinde fizikten bahsedilen metafizik hocam. Hocam metafizikle fiziki bilgiler hakkı kısmı, kısmında veya metafizikten Değil hocam özellikle akayilik kitaplarının e, bu fizikle ilgili dönemi aras jenerik bölümünde siz e, hocam bu değişen günümüzdeki çağdaş fizik ile ilgili o de, değişim var mı diye çalışmalar var mı sizin e, bir böyle ilginizi çeken nokta var mı çağdaş dünyanın Evet hocam bugün özellikle fizikteki gelişmelere göre bizim kitaplarımıza yansıyan fizik noktası astronomi hakkında hocam hı hı. E, bu tekki ülkelerinde Hocam Harput'un dediği gibi ışın... Hocam ben aklıma geldi. Yani o fotoğraf makinesinin çıkması mesela ışığın nereden çıktı konusu bunun gibi bir şey var. Bir de e, Ömer Türker Hocamızın hocam, Şerbil Mavakıf'ın onu bize, onu, evet. onun e, bize katkısı ile ilgili fikrinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e... sordum, sıfır. Ne zaman bizi izleden Osmanlı uleması 12. yılın başında Hı? Kendi kasip sistemlerine şüphe etmeye başarılar. Bunun çok, şey. çok çeşitli nedenleri var. Ve yavaş yavaş e, kendi hmm. geleneklerini ya sürekli kurmak kaydıyla. Mesela kitabı Burhan okuduğu zaman gelebilirim. Kitabı Burhan'ın o sıradır Hamsa kısmında Burhan kısmını anlatırken e, zaruri bilginin altı türlerin sırasını değiştiriyor. Tecrübeyi yukarı alıyor mesela. Çünkü yeni bilimin tecrübe kısmını çok iyi biliyor. Tecrübiyatlarla özleştirsin. Diyor ki nasıl ki, bilmiyorsunuz tek başta tecrübeye Burhan'a bilgi vermez, <gülüyor> mütevahatlık de vermez. Diyor ki, ulemanın diyor, belli bir yalan söylemesi için olmayan bir kısım alemin bir konuyu tecrübe edip oradan bir gergıda bulunması yakınlıyordu. Nerede bu? Klasik genelde bu tartışılmıştır ama Hamişler'de. Anam etinde bu yoktur. Niye? Çünkü batıdaki mühissani, belli, humayun ve mağdurlu, hoca bu adam. oturup kalkıyor, Logaritan konusunda çalışmış. ...modern batı dünyasındaki matematik bilgilerden, haberden... <gülüyor> ...oturuyor. Kendi geleneğinin... E, ...buanlarını kopartmasın, dönüştürerek geliyor. Bunu ta 18. yüzyılın başına başında... ...yapıyor bizimkiler. Anladın mı? Şimdi bu devam ediyor. Yani Harkoti o halkanın bir devamıdır. Ya da Cevdet Paşı. <gülüyor> e, fakat şunu kabul etmemiz lazım. Klasik kelam... ...klasik kelamın o şekilde olması nedeni... ...kenal uzarının talebiliği aslında. Mahadem olup karşı kültürler, maniçilik, Yunan kültürü, efendim, Zerdüş kültürü falan. Bütün her şey hakkında unsur ve Allah arasında her şey hakkında konuştuğu için kerenatlar da kendileri o şekilde organize oluyorlar. Yani bugün bir kerenat şöyle diyebilir, ben bunu anlıyorum. Yani biz ilerde bir kerenat kuracağız, yeni bir kerenat kuracağız. Niye kuantum kuantumu ya da çağdaş doğa felsefesini fiziğe esas alalım? Almayalım. Böyle bir kerenat artık ihtiyaç yok. Bak bunu tartışabiliriz. Çünkü benim okunda da bazı bir benim var. Ama bugün e, o dediğin anlamda total, yetbari bir sistem kullanmayı görmedim. Arap Dünyası'nı takip ediyorum. E, yeni bir kelamla ilgili böyle kitaplar çıkartmışlar. İşte onlar da tartışıyorlar henüz. Yani yeni bir ilmi kelamı nasıl yapacağız? Nasıl yapmam lazım? Ve bunu yaparken çağdaş fizik, kozmoloji, çağdaş ve kognitif psikoloji yani o kadar çok değişti ki biz hala Şimdi sinayi kullanıyoruz, hala. Yani adam, bunu ben yaşadım, bir tabip, bir profesör arkadaşımız, abimiz Ramazan'da oruç ve nefis gibi yazı yazdı. Dedi ki, ya sen bu işleri anlarsın, şimdi bir Dedim ki, hocam tam 13. Yazılmış, 13. yüzyılda yaşamış bir alim gibi yazdınız. Konunan da gidi, o dönemde. Evet. Bugün bile alakası yok onunla. Bizim hoşumuza gidiyor, şey de öyle, tasavvuf da öyle, yani hala faal akıl. Ama Fahrak'ın öldü baba. Ben yazı yazdım. Fahrak'ın kim öldürdü diye. Yazı nerede? Popüler yazı değil. Akademik bir yazı yazdım. Yurt dışında da bunu sundu. Fahrak'ın mı kaldı ya? Södürk teorisine göre iş mi yapacağız yani? Televizyonda program yaptı. Bir hocamız hepini tanıdı. bana yazıyor. Ak ve kül değil de ak ve mevsim. Ak ve kül nefesine başlayacak. Oks bir betoncu. İki o gibi kafamları etti. O mu kaldı ya? Her şeyi bunu kullanıyor. Dolayısıyla çağdaş bir kelamda modern bilimi yerine ne olmalı? Bunun üzerine otobüs müzakere yapmamız lazım. Yani hiç buna ihtiyaç duymayacağız. Nasıl yapılır bilmiyorum. Var Varsında çağdaş kelam yapan hocalarımız var. Çok da dinleniyor. Bakın bazılarınların YouTube'daki 800 bin insan geliyor. Demek ki bir fonksiyonu var. Bunu gerçeklik gibi bilmemiz lazım. Hoşumuza hiç yana gitmesin. Ben tazmini bu hocamızın ama 800 bin kişi dinliyorsa demek ki bir karşılık şu anda, şu anda bu tarz bir kelam, yani çağdaş doğa felsefesi ya da çağdaş fizik kadar da var. Bu e, tarz böyle bir kelam anlayışı ben bilmiyorum. Evet. Denemeler yapıldı. Şey de yani ta şeyden, hak-ıdiden, hatta biraz öncesinde yapıldı ama e, bunu benim vakıf ben kasıt seviyesini, tavalis seviyesini yapan bir bilmiyorum. Biraz daha zor gibi geliyor bana. Yani kuantum bileceksin, dört etliğe bileceksin, kozmoloji bileceksin. ya şimdi sıfır kara delikler e, bir kaç altı aydır kara delik çalışıyorum. Bu Hufkins, Penrose'un, şimdi yani, matematik yetmiyor lan, o matematiği bilmiyorsun. Şimdi çok çeşitli evren teorileri var, e, hologram evren teorileri var, onlar bir şey var yani. Biraz zor gibi. Ömer Hoca'ya gelince Ömer Hoca, C.R. Ee, iyi takip ettiğim benden bir sonraki kuşağın en başladığı da İslam kılasebecilerinden biri e, hem samimiyeti hem İhlas'ın çalışkanlığıyla e, bence çok ciddi katkıları var makalelerine. Bu mevakıfın yeni tercümesi, eskisi gibi o, biraz kötü oldu. Yeni tercümesi çıktığı zaman e, işe yarayacak diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Klasik metinler, bu da okunmaz. Niye? Onu anlatayım da. Şimdi bakın, medreseden biliyorsunuz, Karaalılar bölümünde Budist tapınakları, bu tapınak okulları dikkat alarak kurulmuştur ve alimler tarafından kurulmuştur. O gündem, taşıyıcı umurgası alimlerdir, her zaman. İdiler, şimdi de yıkıcı umurgası alim bölümünde. <gülüyor> Karaalılar ve bizimle, Hindistan'la komşu yiyorsun, orada e, Budist okulları çok ciddi programda yapınca alimler, medrese kuruyorlar ve bu geleneğe Hindistan'da sürüyor. Yakın zamana kadar Hindistan'daki medreseler devlet kurumu, vakıf kurumu değil, alim ailelerin kurumlarıdır. Bütün bildiğin tıklı alimler e, kendi medreselere sahip aliler. Neyse, Selçuklar kurulunca bari medreseler kurulur. Fakat medreseler kurulunca ünema, tarihteki ilk yürüyüş yapılıyor. Biliyorsunuz, Mehten, bunu ilk bir dümün etrafı, Şahlı Kast'ta anlatır. Mehten, tabut alıyorlar, kalemi orka koyuyorlar. Kullu Nefse Zayi Katılma Ekti'nin ayetini yazıyorlar ve yürüyüş yapıyorlar. Niye? Siyaset ilmi müdahil oldu, artık ehliyet ortadan kalkacak, siyaset ilmiye girecek. Çok önemli bir şeydir. Bunlar bile hiç çalışılmıyor. Bu ne maha? Bunu aşmak için vakıfları kurarak, yani bedesini vakıf kurumuna dönüştürerek mali özellikliği kazanıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Hakikaten önemli olan mali özellikliği değil, zihniyet özelliği nasıl karar Bu ne maha? Çok erkezmiş. Sultan Selçen'in etrafında bunlar ulamaz, ki sonra Hazreti Şahlar bunlar gazdanini öğrencileridir. Bahadır Karakir ve onun etrafında herkese bir şey yok. Yetkinlik dil geliştiriyor. Metinleri öyle yazıyorlar o metinleri öğrenciye aktarabilmek için hocaya mahkum ediyoruz. Ne siyasi otorite ne kamusal otorite oraya gireriz. Bakın Bahadır Karakir'e tepste firmesine, mütehane idrake, Öğretici şey, çamınınin malaşsını bilirse, tel crisul akli dese, o nasıl Filan, bütün o kitaplara bakın, hocası okunmaz. Niçin bütün metinler biz 13. iki yüzdan sonra, bir Veya sonra metinler? Neredesin okuman metinleri on iki yüzdan sonra büyük oranda? Niye? Çünkü öyle metinlerdir ki onlar zihni özellikli sağlarlar. Ama bazen eserleri bırakılar diye zaman hiç kimse bir şan şey var. Farkındasın. Hiç kimse bunu e, şey ibni Hamit Han vefatından anlatır. Cemal İbn Yunus gidiyorlar. Cemal İbn Yunus döneminde büyük aile. Yavaş yememiz bu adam meseleler ne bu ne diyor? Biterim. Sabah kadar çalışıyor. Sabah da bu ne diyor, bak, oluyor? Mevzu yeni değildir efendim. <gülüyor> dil yenidir. Yepyeni bir dil yaratmış bunlar. Bakın bunu söyleyen Cemal İbn Yunus yepyeni bir hal. E, Halak kuruldu, Luhat erici, Dile. Yeni diler, Dile arttılar, hak ettiler. Dile anlarsak diyor, metniler anlarız. Niçin bunu yapıyorlar? E, bu Moğolların önünden kaçan bu Ademler yavaş yavaş bunu e, Kuzey Irak, Suriye, Ardola'ya taşıyorlar. Osmanlı'nın neredeyse zihniyetinin kökeni Harzemşahlı, Sultan Senteri'nin sorunu Harzemşahlı'nın başında değil mi? Bütün kitaplar da hakikaten oradaki kitaplardır ha. Astronomik, matematik kitabı. Şimdi, dolayısıyla Meddeselerdeki Medine'nin şerh edilmesinin hikmeti de budur Meddeselerdi. Muhtasar ve müfiktir. Hepsinin bir adı var. Herkes aynı bir iktisal iktisar aynı bir anlamlardır, teyze, tenki. Bunların hiçbiri eş anlamlı kelime değildir, mederalif değildir. Hepsinin bir siyaseti vardır. Bizim alemlerin siyaset sahibini sandır. Şimdi hocamız çıkıyor fakültem, televizyona, affedersin, dalga geçiyor nasip iken. Sorduğu bütün sorular ciddi oluyor, Siyasi soru soruyor sana, niye fıkıh cevap veriyorsun? ...mukabele bir misli sen de dalga etsene adamla. Siyaseti yok hocalarımız. Yani, bir misli siyaset okumak gerekir. Böyle iki yüzüm diliyorum. Yani. ...metin sayı gibi kerte biliyor musunuz? Belki kargeç. Özellikle, mevakaf şey, büyük bir metin gibi gözükse bile <Gülüyor> Sayın Hocam, hocası dokunmaz. Yani, evet, e, matbaa şubu ama kitap artık kapitalizmi bir. Aracı yani, e, adam 500 sayıda kitap gözleri dondur, 20 sayıda ezan bir besinlik diyorlar. Ve insan. Kafa bu de ki, bir konuda çok kitap olmasının en çok zararı o ilmi muhtani olma <gülüyor> Şimdi aldığım döneminde ne kadar kitap var ya, yani, bir konuda. Şimdi aynı kitap okuyacağını Felsefe tarihi biz öğrencilere henüz Onun için arkadaşlara tavsiyem, öğrenci arkadaşlara, bir konuda bin kitap okuyacağına iyi bir kitap okuyacağına iyi tercih edin. Ben muhatayı yaptım, benim 10 bin üzerimde, kitabım var bak, 1, 25 bin, BDF yapmam, 10 bin yazmam, bak bak yaş 50 bin yazmışım, cenab istedim bana. bu yani, okul olmama rağmen, yani, yapacağım bir şey var, bin yıla var. 10 bin yazmadım, hep bir, bir tane sınıf desem var, bunu yani. Mümkün değil, yetişmez. Yani, o mevakı duruyor, okuyamıyorlar biliyorsun, genel kimse bana diyor ki, çok kalabalık bir kitap olduğu için sürgün yolda okuma ben de orada öğrendim. Sürgün yolda okuma dedim tarih benle ben sizlere atlayarak önemli konuları doktor okuması gerektiğini <gülüyor> doktora tezinde adamı bak gözüm kaynatıcısı beş bin tane kaynakçı var. Normal insan bir yıl okuyabilir mi Ömer boyu okuyamaz. Sürgün yolda neyi bakıyor yani. evet. ee, Ömer nasıl okumuştu böyle konuyla Ömer Türkoloje gibi alimlerin Allah sayesinde akısın çok büyük katsı var çok çalışkan ve çok öğrenici. Bizle de bir de hocalar ilmini paylaşmıyorlar, en iyi öğrenmek öğretmektir hocam. Bir şey öğrendiğimi hemen kurbanı bulacaksın, ders edeceksin. <gülüyor> fıkra gibi, fıkra, en iyi fıkra, aklına tutun anlatmak, fıkra işlem vermezsiniz. Anlat, anlat da, kalın kapıda, dersle böyledir. İlim meraklısını bulduk, hemen ders vermek lazım. Akılsızın meraklılığını da Hedese de var ha. Bizim hedese de var. Akıl Öldürüm'ün muhisi, ilim Öldürüm'ün muhisi, müdahalesi Müdahalesi, müdahalesi, müdahalesi, müdahalesi Müzakere, ördünün muhidi İkincisi bir bölüm var. Aslında onu çevirip Türkçe yazıp bütün okullara asmak lazım. Neticede ilim bir dönüşü devri daimiştir. Ben hiçbir zaman kitap okuyarak ilmin kartları görmedim. Malumat değiştiriyor sonunda bunu ancak birine konuştuğum zaman, birine müzakere ettiğim zaman, birine anlattığım zaman aklımda kaldı. Yoksa unutuyorsun, biliyorsun. Niye? Çünkü burada kalmış, bile inmeyecek. Diyor ki evet, İbn-i akıl, er, fikir, iş. Bu ikisi diğer olmadan hiçbir şey kalmaz. Sen okuyorsun böyle. Niye? Kapitalizmi hizmet ediyorsun, kendini meşgul ediyorsun, hasta oluyorsun. Efendim, evet, var ya işte çok yalnız bir okuyor adam, yalnız olun. İlk okuyan yalnız olur, ders adam adam yalnız olmuyor, bak ders okuyan adam yalnız. Öyle diyor ya bizim Cemil Beyşi, ben çok kızardım, Cemil Beyşi çok sevindimler. Ee, okuyan adam yalnızlaşır, diğer adam yalnızlaşır, anlarım ama okuyan adam niye yalnızlaşırsın ya? Bir de ben okuduğunu anlatmayayım eten. <gülüyor> Onun ders halkalarını çıkartmak lazım, eskiler değil mi? Bakın bizim orada, Trabzon'da, merkezde 6 Mendes'e vardı. 1926'da bir gecede yıktılar, büyük Türk milliyeti. Ama Şaykar'a da, 173 maddesinden bahsediyor. Herkesin Tabii, ya, bir memedesi. Tabii bilirsin sen. Şaytanlar iyi. Ya, çanak O biraz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hocam çağlar uydu. Biz çağlar Her memede e, bu ders altılarının çoğaltılması lazım. Sadece has ekibinden bileyim mesela. O tarafı da çok iyi. Devamlı ders yapıyor. Allah selamını. Sen, sen, al, sen, al. sen al, şey al. Genç arkadaşlar, her şey açık mı? Bayan ya da bay. Fark etmez. Şimdi hocanın yanında bir şey soruyorsunuz. Sınav fıtçaya böyle bir fıtçası var Yoksa daha sonra... Buyurun, buyurun efendim. <gülüyor> ee, o kadar fazla katlanamayız. Yani. <gülüyor> yani, hocam çok teşekkür ediyoruz onlara razı olsun. Gerçekten... Açınca böyle farklı bir yerdesiniz. Yani çok doğru bir yerdesiniz. Bu konuların verilebileceği en güzel yer burası. Yani. En doğru yer burası. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim bir kere. Yani ben e, temenni... Yani kafaları karıştırdığını anlamında varmıyorsa... Ancak, bak, bak, o ancak o sizler, de, bunlar olur. bu gençler <gülüyor> Ee, Dememeylerim ki diğer eğitim merkezlerinde de bu konferansı verilsin. Ee, benim sorum ve ben merakım şu. E, Tabii siz bu klasik metinleri okurken e, göz önünde bulundurulması gereken noktalar nelerdir? Onu vermeye çalıştınız. İlahi meten, metinler, bunun özelliği... Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Bunun neresinde? Onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi, e, ya da şunu bilelim. Ne güzel bir soru söyledi senin asfirli metafizliği vardır, minvarlıdır. Bize ilkeleri var, aksiyonmatik, matematik ikramı ile. Yani. Onlar ötesi olmaz. Bunlar bizim ülkenizde metafizlik ilkelerimizdendir. Biz buna e, felsefi tabirler, hemölytik döngü ilkesi deriz. Yani, ne dedi hemölytik döngü? bir şey yorumlamaya başlasın, başlasın, başlasın, ne kadar büyük, çatlı, idare etsizlerse, siz bir kez rajurs. Mesela Kur'an-ı Kerim Müslüman zihnin hermetik <gülüyor> döngüsü döngüsünün noktasıdır kesin. Bir orada bir problem. Heh. <gülüyor> Ancak Bu Kur'an-ı Kerimle olur. İdrakimiz historiktir, hadistir. Nasıl ki biz doğa, canlı varlık yaratırız, değil mi? Biz yarataktırız. O doğanın bilgisine bağlı. Bize bağlı. En azından şu anda biliyoruz evrenin çapı 40 milyar ışık şey 15 milyar ışık yılında e, kütle çekim geçerli. Şu anda evrenin yüzde 90 bilmiyoruz arkadaşlar, yüzde üçün bilmiyoruz. Karanlık madde, karanlık enerji? Aman kafa almıyor. Rakamlar çok büyük. Fakat biz bu evreni bilmeye çalışıyoruz. Başka bir mühendis var mı? Bilmiyoruz. Olursa göreceğiz. Şimdi i̇şte bu ilgili bir tanım var. Einstein fizik diyor, Stephen Stephen Stephen Stephen Stephen Stephen Stephen Stephen fiziği bize bağlı. Kur'an-ı Kerim'de biri teknihli kitap, biri tenzili kitap. Tenzili kitap da yaratma bize bağlı, öyle inanmıyoruz vahiyo. Ama bize bağlı, senin için. Dolayısıyla idrak tarihseldir. Bütün bu söylediğiniz e, ilkeler orada da geçer. Ama nasıl geçerli? Kur'an-ı aksiyon olarak kabul ederiz. Biz İbn Sinan'ın metnini aksiyon kabul etmeyiz. Ya da Tuğsini Birliyet'in aksiyon kabul etmeyiz. Kuran'ın bir aksiyon da döngünün ilkesi olduğu için, fakat idrak faaliyetlerimizin cihinde kafi yok. Yani biz, belli bu su dairesinde Kuran anlamaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman idrak et metni yerine ikametine kaybıyla e, bu anlattıklarımız için. Orada kavramlar nasıl? Bak şimdi işte, felak tabir için örnek verildi. Ben size bir sema örneği, benim neşin örneklerimde de, de sema var. Hangi nüfesle sorulsam soruyu cevap alamam. Sema nedir Kur'an-ı Kerim'de seman var geçiyor seman nedir gökyüzü diyor şu gökyüzü değil Sema atlas feni şey, yıldızlar sabit yıldızlar feni adıdır Kur'an-ı Kerim'de seman diyor bir gün haliyle ama o şey günü bu gayet doğal niye çünkü kendi bağlamı onu gerektiriyor yani ne gerektir. sabit yıldızlar feni e, şeyler nedir onlarda büyük ferekl arzandan hemen önceki o ferek çünkü yıldızlar adıdır yani biraz sonra bir de yansıtmayı sabitliğinizden felinle yapılıp matematik böyle yapıyoruz. Uzun bir teknik var. Biz yaklaşık bir buçuk yıldır Erbona Kasbik'in ne okutuyoruz ileride 180 dolarında. Bak şunu söylüyorlar, hocam bu metri okuduktan sonra pek çok metri daha iyi olmaya Çünkü niye yani o bir sürü geçiyor, terim geçiyor, terimlerin mefuklu. Ne yok? Erbona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 Bilmiyorum Felek'i, tanımını vereyim size. Felek nedir? Görünge değil ha. Görünge, başka bir şey. Felek, şöyle. Bağabiller, Sümerler, ilk yasaklar. Bak burada, en yakın 3, 3, 382 bin, binler kaç kiloletre kare? Ay. Ondan sonrası, binler. Şimdi ay dünyanın en iyi sektronizedir. Hep paralel görüyorlar. Ay'ın yüz diş görmüyorlar. Kalama tüzen bir sürü günü çekildi ya. Şimdi diyorlar ki, ay dünyanın etrafında dönüyor ama kendisi dönse bir yüzünde görmekte Bir şey gömülü Bir kürenin içine gömülü, bir halkanın içine, o halkanın da filet işte. Bunu bütün gezegenler öyle Diyorlar ki Jüpiter. O zamanlar dünya merkez, dünyanın etrafında dönüyor ama Jüpiter'in kendisi dönmüyor. Bir şey gömülüyor. Halkaya. Halkaya, Halka, küresel gömülüyor. Tabii işte. Tabii bunun böyle düzenlisiz hareketler var. Red hareket dediğimiz bizim e, gezegenler çok böyle düzenli dönmüyor. Onun için başka felikler koyuyorlar, felik düzenli. Felik bazı bir de güzel değil yok felikler? Şimdi bu tamamen astronomik de, tabii tabi akabinde de kozmolojik bir durum. Şimdi sen bunu nasıl yürünün yaparsın diye güzel alakası yok. Mesela Ay'ın 3 felik'in var, Bir binlerkaç felik'in var, Güneş'in üstteki gezegenlerin Sürfli gezegenler, ürlü gezegenler odakilin içinde işte ayrılır filan. Pek klasik fızmonize. Ona göre adam yorum yapıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayeti de buna Anladım. göre alıyor. Bakın çok ilginçtir. Bir terşemikir bile bilirsiniz razı. Ne diyelim de bunun için? Eksedilen başka şey var işte. Müthiş bir aslınlık. Razi'nin aslın bilgisi döneminin üstünde. Nerede biliyor o kadar teoriyi? Ben o adamın o kitapları nereden bulup okuduğunu çok merak ediyorum. Orta Asya'dan yani kendi alanı için söylüyor, görmediği kitap yok. i̇bn kitap, Mısır'da yaşaymış orada, İbn-i İbn kitaplarını okuyan birkaç kişiden bile nereden biliyor? Kitabın benazeleri özetlemiş adam ya, cami yıldırlar, Farsçı. Söyleye isim veriyordu, buradaki anlattıklarım, İbn-i Eysel'in kitabın benazeleri özetledi. En ufak isanesine bile gidiyorum. Hakikaten merak ediyorum, yani kültür tarihi açısından e, Razi'nin kütüphanesi nedir? Hangi tür kitapları okuyor bu adam? Nereden elde ediyor bunları? Gerçekten müthiş önemli bir çalışma alanı vardır. Hatırlıyor. Şimdi Razi bunları almaktır. E, burada bütün medesene de yerleşmiş astroloji tamam mı? E, şimdi geliyorsun Bakulü Pitsi Abdülazizel 1840'da e, bir kitap sunuyor. Yeni astronomi, yeni kozmolojinin nasıl diyelim, dini açıdan yorumunu yapıyor. Ben senin, Batısa Mesut Aslan'ın söylediğinde ayetleri, bu sebep oldu. Ama ben de karşısına bir ses soruyordum. Şimdi burada bir program yok. Siz iddiaatinize göre anlıyorsunuz şeyi. Bildiğiniz bilgiye göre ayeti yorumluyorsunuz. Zaten ben de Kur'an-ı gücü bu. Kur'an-ı Kerim ki, pi sayısı 3,14'tür. Ne yapardık biz? Biz biliyoruz ki, pi sayı transandental bir sayı soruyor. Kur'an-ı Kerim o konuda çok dikkatli bir metindir. Hani seküler baksan bile. Hiçbir zaman tasvir vermez. Sanki işar eder. Gökyüzüne bak der. Orada Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini gönder. Şimdi o şey işte Ömer Ayağ bir gün Aslı'nın çalışıyor. Demiş bir tane bu onlar. Demiş ki ne yapıyorsun? Okumuş. insanlar gökyüzüne bakmak ayetin teşhidini yapıyor. Böyle görüyorlar. Anikuşu Şer'in teşidi öyle diyor. Bizim diyor bizim çalışmamız Cenab-ı maslu altındaki ve mahluk altındaki dakai-merkaki idrak etmek için biz tefsir yapıyoruz. Asörün bir tefsirdir der. Biz bunu kaybettik arkadaşlar. Bilimler, halbuki kitabı tekniğinin bir tefsirini de Hani bir fakirleri bunu yapıyorlar, tenzil ve tepkili tepki, kitap ayrımını 13. yüzyılda. Biz bunu kaybettik. Sadece Kur'an-ı Kerim ile baka baka baka işi çıkıyor der, kimse kusura bakmasın. Şimdi böyle sırf Kur'ancılar var, ya sırf Kur'an anladığını diyor ki adam, Tamamen ben, araya kimseyi koymayacağım. Baba sen nereden geldin? Tarih sütü bir ibarlık sen? Sen ilk hukuku oku okumadın mı? Orta hukuku oku, okumadın mı? Radiyon izlemedin mi? Televizyon gidip senin kafan dolmuş. Nasıl yok? Burda dolu burası. Sen ayistörük bir canlı mısın? Yeme beni ya! <gülüyor> o zaman bunu atıyorsun, güzel atıyorsun ama onun kayıtları olmadan, onun terbiyesi olmadan da Kuranı canlıdır böyle ortaya, adamlar çıkıyor. Kafasında <gülüyor> bir konuşuyor da? Bir, bir usul dairesi. Ne olacak bunlar? Birbiri bana dedi ki, efendim şeyin şerifte Gürcani'yi e, müştehit şartlarını okudu. Hazreti peygamber bile, e, müşteri müştehit olamaz şartlar şartları. Müştehit peygamberi. Şeyin şerifte Gürcan kendisi bile olmaz. Hmm. Şaşırdı. Niye? Arkadaşım dil bilgisi konuşulmak için yazılmaz. Dil bilgisi dil bilgisi dilin ideal formudur. Hangi alim <gülüyor> yazdığı bir alim Birisi yapmaz mı? Onlar bir kontrol yekili olmasıdır. Ünne gelen müşteri olması da yazmaz. <gülüyor> Unutmadın <Mutsatıyor> mı <muyum> yani <gülüyor> işin işte, acıcağı? O şartlara ben bile hazs değilim. Anladın mı? Yani düşünüseniz bir şey, dramera göre konuşan bir Türk, ben şimdi biraz sonra buradan kalkarak ne diyorsam diyeceksiniz. Anladın mı? Yani idare olmada. Bir daha dairelerin analizini yaparız ama kara çizdiğimiz daire ida değil ki, anlatabilir miyim mesela? Yani kısaca Kur'an-ı Kerim ile ilişkimiz halis bir ilişkidir. Çünkü ilim biliyorsunuz, devsi kefiat nefsani sürekli değişecektir, de değişiyor. Kur'an-ı Kur Kerim en Kur'an-ı Kerim Bundan dolayı en an yeniden yorumlanmaya çıktık. Şimdi biz ayüstü terse fiziğin bu gözümüzü, ya da İndi Sinan Sinan orada denilenen belli. Sen buna ne kadar yorum yaparsan gel. Ya, Gerçekini tasvih edip, Kur'an sana bu mükemmel veriyorum. O yüzden biz şu teknik kitabını tefsir etmeyi öğrenmemiz Sadece tezili, tefsiliye yetişimi yitiremeyiz. Teziliyle tefsilini de ancak teknikliyle, biçimine içinde olmaz. Öyle yapmış es yapmış, İnanılmaz bilgileri var adamlara. Biz sıfır kurulu söylüyor adam, dediğim gibi oradan kalkıyor, alıyor silahını ve insanları öldürmeye başlıyor. Diye düşünüyorum Tabii Ben genelde bir yoruma, yani ofludur, neylim olursam okuyor diye böyle bir bakıştırmıyorum. Bazen <gülüyor> de ciddiye bazen arkadaşlar. Evet, yani Bu da bir yorum benim, bir bakış açısı. Buna da alışmamız lazım. Yani çok teorik teorimiz olması lazım çok idrak faaliyeti yapmamız lazım. Birbirimize tahammül eder. Yani her kim dişe söylediği zaman hemen bu e, mukfetmesi. Vay şöyle ince bunu yorum. Yani elbiseyle bu kadar özleştiğinde zaman Adam elbise giyiyor diyorsun ki, abi diyorsun leke var? Vay ne diyor bana. Ya çıkarsın geçer ya. Bensiniz zaten bir şey değil ki, Giyebilirsin bir şey. Burada kristalımız lazım üzerine örnekler 2002'de ilk Uluslararası Servozu'nda katıldım Atölye bir tane aldım, bir de de. kavga edecekler, bay edecekler, bir nasıl tartışıyorlar? Bitti, bitti, bitti. Ormanın çay içmiyordu. Ben de dedim, hacı bu ne dedin ya? nasıl? Biz böyle dedi. kapıdan çıkınca her Dediğim vize kapıdan çıkınca başladı. abi. Ömür ben unutmazlar. Sen bana falan diye şu soruyu sordun. Seninle uğraşır, sonra öğrenciyle uğraşır ben. Çünkü biliyorum doçentlik jürimde bir tane hoca hiç peygamber ne duh diyor, peygamber demiyor hesabı. Niye? Çünkü benim hocam onun hocası bir yerde kavga etmiş. <gülüyor> Adam onun kan davasını yapıyor Ya böyle ilim adamı mı olur? O başka yani bizim fikirlerimize tahammül etmemiz lazım. Bu vahiy değil, kimsenin ihtiyacı mutlak değil, tarih üstü değil. O biliyor musun? Hak, usul dairesinde da şu adam işkembe, külde nasıl kafa gazıya. Kafa, doğdur, kafa gazıya. O değil. Usul dairesi, konuşan herkesi saygıyla ve sadıla dinlememiz lazım. Görmediğimiz, anlamadığınız, belki bir şey yakalamıştır ya. Diye düşünüyorum. Eğer gençler, Bak Bu da <gülüyor> bir şey söyleyip ee, bir, bir çalışmada hata bulunması üzerine. Ee, ve tabi derse haldenin de şey, şey gerektiğini söylemiş Bizde de, de fiyatla tam ters ediyoruz. Bizde karşımızdakinin e, büyüklüğünü görerek e, yorum mu? Yoksa eee sabite mi e, onun ayrımı e, yapmaktan kendimizi al koyuyoruz. Bunun dengesi nasıl sağlanılır? Yok yok. İtibari e, başka bir şey. Şimdi öyle anlatılır. Ne ki falan şey. De, de, de, de, de. Bütün bu bilgiler evet, hepsi insanı oynadı. Hepsi makhlukadı. Hepsi bakın ne diyor şey. Eee klas poplus. Trafiği deserde kafiye çok, e, çok kafiyeli olduğu için <gülüyor> kafiye diyor. Dergahanan ve şu e, suyutun su Diyor ki, Atıra'l-Mukad-ı e Melail-i Tarihi kısmında, bugün özellikle bu, bu duralarda dua cümmesinin dibacını hamdere salladır. Cenab-ı Hak dışındaki her şey mahluktur, dahi mela dahil. Her şey zaman ve mekan kayıtlarından Cenab-ı Hak dışında hiçbir şey zaman ve mekan kayıtlarından e mukayele tıramaz. Zaman ve mekana mahluk eden bir şey ahadistir, olup bozulup bir şey falan. İster iknisi gibi bir dahi olsun, ister iknisi gibi bir arif olsun, ister ibtiyani gibi bir aile olsun, hak etmezsin. Matü bir mufassıdırsın. Bunlar her işte insan. Ne diyor usul dairesinden? Benim tarihsel zaman ve nefanda ümmetin sorunları, entelektüel ekonomik farketme sorunları birleşiyor ve bir çözüm üretiyor. Değil mi? Bir çözüm kendi dönemi için idare eder. Ne dedik? O, o da bir resmine tahrik ettiğinde donatıyor. Bugün ben donatıyorum. Resmi dikkate alayım, mahturlu söyle, aaaa denem. Ben bunu demem. O rica namur rica. Ama usul gayresi. Benim kızdırım şu, adam daha cilciğ olmamış, tavukluğa kalkıyor. Kızdırma. Yoksa tabii ki eleştireceksin. Bu da tahkile ve tezifte bahsetmiyorum. Çok meraklı bize insanımız tahkile ve tezifte O değil. Edebime adab var bu işine, yani, tenkidin bir usulü var ya, onun da usulü var. Yani, adabı, Ruzun Hazar'a kitapları ne yazılıyor bizde? Tartışma adabı! Yani nasıl delil getireceksiniz, nasıl karşı delil getireceksiniz, nasıl tehdit edeceksiniz? Bunların çok ince ayrıntıları var. Yani demek istediğim bir usul dairesinde. Biz bütün kadim kültürümüzü, edebiyle adabını okuyup tenkid edebiliriz, tadil edebiliriz, tadil edebiliriz, teddil edebiliriz, edebiliriz. Yani, yeniden evet. tehdit edebiliriz, ihya edebiliriz, burada bir sıkıntı yok. Ama bunun tehlikeli kurallı olarak... Yani demek istediğim biz o edebi, iknavı, dokunulmazlık olarak aradığınızı? Hayır. Yani. Evet. Hayır. Ee, benim iki tane sabitem var. Biri zaten sabit olmaz. Umdedir, Tünav-ı Hak ve Hazreti Peygamber. Bunun dışındaki hepsini e, tarihse kabul etmiyor. Hazreti Peygamber'in de abdur-u tavrı değil de Resulullah tarafı bizim için sabit başka sabit olmaz. Müslüman iki sabitçisi vardır. O zaman doldurursun kafanı. Bu kadar çok kutsal olmaz insanın aksiyonlar az olması lazım, teoriler çabukası lazım. Biz tam dersini yapıyorduk. O kadar çok aksiyonumuz var ki, kendini cendelenişler sokmuşluğa gelebiliyoruz. Buraya çevirten kapalı kül, buraya çevirten kapalı kül. Ama böyle bir yer edilmez ki. Rica ederim efendim. Hocam çok istifade ettiniz. Teşekkür ederim. olsun ben Merak ettiğim bir şey var. Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi Kur'an-ı bizi bakan yönü hadis Biz onu anlıyoruz. Anladığımız kadarıyla idrak şekliyle. Çünkü etkileniyoruz. isterseniz istemez okuduklarımızdan, dinlediklerimizden. Şimdi bir de tarihselce bakış diye işte e, e, gündemde olan bir bakış açısı var. Söylediğiniz e, e, yani hadis şekliyle, Kur'an-ı Kerim'in bizim idrak noktamızdaki hadisliğiyle, tarihsel cevap işarısında e, nasıl e, bir bağlan kurabiliriz? Bir de e, Kur'an-ı Kerim'de okumat ayetler de var. Örneğin, e, işte ceza ayetleri var. Bunlara bakış açımızda günümüzle ilgili olarak yani sizin e, okumdaki söyleyeceklerinizle yani, Fesiz hocam. Onu bilmiyorum. Yani... Mesela diyor ki Fecdidü külle vahidim imam diye tecelleniyor. Bunu Konuyu biliyorum, takip de ediyorum. Yani, Teşekkür ederim. Fazla evet. Rahman okulunun, Türkiye'deki temsilcileri Ben bu noktadaki sizin bakışınızı sadece 2. öğrenmek istiyorum. Evet. Yani. Veya bu noktada bize de tavsiye edersiniz. Bu konuda müşrik değil. <gülüyor> <gülüyor> şey, Teşekkür ederim. Şimdi... E, e, çok farklı tahsilci bakışlar var ama. Hepsi aynı bakmıyor baya. E, Ben, ben nasıl bakıyorum? <gülüyor> <gülüyor> İdlakim bir kere kesinlikle tarihsel olduğunu düşünüyorum. Ama şu, şu, şu yalnız, tarihsel olmanın bir şey ders demek değildir. Dil tamamen tarihsel bir hadisidir. İmam Kazay'ı çok yarattı. Ama dilin tarihsel olması onun saharetinin ortasına kaldı mı? Benim kremler konuluna göre bunu düşünürüz. Suudiyetle mevcudiyetin bir Subutiyeti olmadan hiçbir şey yapamayız, düşüremeyiz. Form ile içerik ayrımını yapamıyor bu tarihselerde arkadaşlar. Mesela adalet kavramı bir formdur. Ama adalet kavramı içeriği değişebilir, kültürden bir ve aynı kültürünün tarihsel devrin içerisidir. Oysa Kur'an dedi ki, formlar tarihsel değildir. Ama onların insan tarafından doldurulması tarihseldir. Anlıyor musun? okurarken de tamamen talihsel really kabul ettiğinde o zaman aksiyonatik diyeleri kalkar. Talihsel olaylara tahruk eden tarafları vardır. kureş anlatıyor. Kureş mi kaldı şimdi? Yok. Ve kureşin bir pratiğini anlatıyor. İhlaf, lihlaf. O ilaf bir, biliyorsun. Bir... Ama orada şeyin, ayetin içeriği değil de formunu dikkate aldığınız zaman, diyelim ki mesela ama şimdi şey, uydurarak söylüyorum, atmıyorum yani, uyduruyorum, böyle bir şey var, atıyorum diyorum. Atmalar, niye atıyorsun İngilizce <gülüyor> de trolling troll'ün kitabı atıyorum. Ben onun içeriğini değil de, formunu alarak, e, onun dernişimi olsun mesela, kullanabilirim. Yani, Orada bir tarihselik yok. Yani katmanlıdır şeyler. katmanlar Kur'an-ı Kur de katmanlı olduğunu düşünelim. E, bu katmanın zeminde form olur. Katmanlar da idrakten oluşturur. Benim şu andaki bir ayette, ya burada bir üst olalım, e, iman noktalarından demiyorum ona, Cenab-ı Hakk'ın idrakimiz bizim Gazali'den daha gelişmiş olacaktır. Niye? Çünkü Gazali'nin kozmosu kapalı bir kozmosu. Gözle inşa edilen bir bilim anlayışları var. Biz atomun dibine indik. Hem küçük ölçekten hem büyük ölçekten müthiş bir şey, eğer iyi bilirseniz, dolayısıyla uluhiyetin idrahi bizde daha farklı olabilir. bu İmam Gazali'nin imanına hiç ben de getirildi bak. İmam başka bir şey diyor. İdrak değişiyor. Yani zamanla Galileo, farklı bir şey bilmedi yani. Newton da bilmiyordu pek çok şey. Emin olun şu andaki bilim anlayışımız Einstein'dan dahil edilir. E kadar doğal bu çünkü idrakimiz değişiyor. Einstein bugün olsaydı bunu idrak ederdi. O açıdan Kuran-ı Kerim'in formları ile o içerikleri birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. İçeriğin tarihini kabul etmemiz lazım. Bahsedelim. Konform tarsediyim o zaman. Benim ben beterizi konmaktan çıkar. Zabıtasın ee, şey, tarselerin bir kısmı beni düşünüyor. Bir kısmı Kur'an'ın bütün metnini tarseliye dönüştürüyorlar ve onların e, dinde e, anladıklarını da sosyal bir hadise olduğunu düşünüyorum. Yani, dini eğer siz şöyle düşünürseniz problemlerden kalkın. Şimdi. Aslında bu Nefis, yani Risale-i Kâburiye'de anlatıyor. Şimdi, emredin yükülenmiş. Emredin içi, ne ve zaman tarihsel. Evet. Hatta İmam Gazale, Halakallahü'l-Aleme der ki, oradaki halakanın zaman ifade değil, illet ifade ettiğini söylüyor. Çok önemli bir tespit Yani çünkü o zaman niye halakaya er zamanı zarf ederse bir mekan? Ne zaman karattı, ne zaman ne yapıyordu? ne yapıyordu? Bunun hiç burada sözcüğün yapımı değil az. şimdi e, bu kapalı evlerde akser şey, hadis ya her şey kudus sin diye şeklinde Ama bu da değil. bir kitap var diyor ki bu gücün içinde olmakla birlikte bu hadis de. Nasıl inceleyeceğiz? O'nun entiteleri, tek tek şa küreye dışarıdan zeyrek ediyorsunuz. Onun için vahiy tarihi müdahaltır. Bu vahiy kendisi tarihsel değildir. Değil Şimdi bu arkadaşlara biraz İbn-i Nefis'e kurmakta. Nefis, e Nefis biliyorsunuz. Küçük hamle oluşumlarından aynı zamanda vahyisidir. Işte, e, bu da bu, bu müdahale-i ahli iman noktalarıyla zamanlar. Eğer vahiy dışarıdan gelen, zaten da tenzil diyor tenzil kabul ederse, şuradan zerk edilene kadar nedir? Ay historik ve be de historiktir. O dirdiği anlar itibari benim idrakime için historiktir. Anlamıyorum ki? Şimdi ben Allah'ın başka bir yetişim kuramam. O zaman kendimi talihye bakmam lazım. Nasıl ki Kuman e, Razi'ye göre eşyanın hakikatini bilemiyorsan sadece ahvarını biliyorsan vahyin de ahvarını biliyorsun. Hakikatin çünkü yukarıda kaldı. O bizim imimize kapalı. Yani çağdaş bilim felsefesi terimleriyle nümena alanını bileniz biz, fenomen alanını bilenize kendisi sunma alanını bileniz. Ben böyle yorumları bilmiyorum. bilmiyorum bu bir ifade tasavvur sorumuzun içinde ama. Şey e, ben, yani, ama bunu konuşacağım. Bir sene e, içeride hazırlık tekliflerini yazdığı bir yetin olarak götüreceğiz. O zaman o tarzı da haklı. Ona bakın bir, i̇şte bak, bir nümena teorimiz yok çağdaş. Nübüretli dahkimiz Şimdi Farabi abiye kızıyorsun ama Farah abi'nin Nübüretli Kabul ya da et de ne? Makasın girişinde Makasit diyorum. Ee, Sekerkin'in mifahara yazdığı Mutabek, Mutabek'in bilirsiniz. Mutabek'in girişinde niye müstak tutup Fahit teorisi kuruluyor? Mutabek Farah Var böyle bizim dil çalışan bir arkadaşımız yani ben önce, ya ben bu diki tanımlayacağım Nübüretli teorisiyle başladım. Ya da Holla Litfi mevzuatı ürününe teorisini kuruluyor? Çünkü, niye bakın? Şunu araştırıyorlar, Kur'an kendi dinsen rutindir, dil tarihseldir, Fizikseldir. Valla bu klasik ulemanın e, dil teorilerini okuyun derseniz, bu adamdan çok materyalist olarak içindir. Müthiş bir fizikal teore anlatıyor, dilin inşası, sesin çıkması, insan elanenin size katılması, fecelerin, bakma alanın elde edilmesi, ondan kelime biraz. Ama şunu söylüyorlar, İbn-i Boğaz'a da bunu çok biliyorlar. Karihsel olan bu dilin, dilli ifadeler Kur'an-ı Kerim'deki sabitelerlerdir. Çünkü ya Kur'an-ı dediğin e, İbn-i Sana yazdığı kitap değil ki, hayatımda beklemiyorsunuz. Düşünsene, ömür boyu içki içiyorsun. Çıkak içiyorsunuz. Az bir içtiğin arkadaşlar, bak bunu biraz ciddi düşün. Ömür boyu sana bir metin diyor ki böyle yap, yapıyorsun böyle yapmayı ya bütün hayatının anlamını ondan değiştiriyorsun. Ben onun için kusursuz konuşan olarak yazıyorum. Ulan bir üçüncü derece dengeleri çözmek için matematiğinin ilgisine ihtiyaç duyuyorsun. Bir diferansiyel zeka hesabı yapmak için bir fizik kitabı almak, bir eğitime ihtiyaç duyuyorsun. Önce gelen tefsir yapıyor. Kardeşim bunu ilmi mu ya? Senin hayatın anlamını belirliyor. Formel bilim, matematiğisine idare ediyorsun. İlme ihtiyacım var. Ben yine gidip yazıyordum, başıma geldiği çünkü bu bakışta vakıfta, evet. Tamam, derse Üç tane güvenlik şey, e, verimcisi. Hocam bir dakika bir sorumuz var dedi. Nedir dedim. Çıkarttılar. Hocam dedim. bu da şu ayetin anlamı, böyle alayım, oranı vermem. dedim, hakami defa Tamam dedim. sormuşlar, niçin kanalınızda her soruyla cevap gelir? Ben şimdi size bir soruyla cevap vereceğim. O soruya cevap verir. o sorunuzu yanıtlayacaktık. 3.000 bir derece denklemdeki 3 kökü negatif olma ihtimali neydi? <gülüyor> hocam bir bakmak için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> of kocalık için neydi? Bunun kayıtlarına <gülüyor> <gülüyor> seyretti. <sız> <Heh? gülüyor> Bundan sonra ne olacak? Içeri çıktı. İçerisi of kumar etmiyor tersi. Sen üfesi misin? Üsesi misin? Yani denklediğin, de yani denk de denklediğin derin ya, bütünleri de, de denklediğin de derin ya. İnsan için inşa etkiliyorsun. Bu için uzmanlık istiyorsun ama aynı kelimeyi yorumlamak için hiçbir bilgi ihtiyacın yok. Arkadaş, bu senin hayatına yön veriyor ya. Bir insanın anlamından daha önemli olan ne vardır yani? 60 günlük dünya, ulan öbür taraf yoksa yandık ya. Bakın ona göre kendinizi cennere anlıyor musunuz? Din zor kolay biçtiğinden sürekli sizi gözlüyor, bir düşünün bakayım, sürekli bir göz üzerinizden şunu yapmayın, göz dönüyorum bir an, bunu yapmayın, kolay mı iş mi zannediyorsunuz? Biz anne babadan dini gördüğümüz için bize de kolay değil, öyle değil. Din çok zor bir hadisidir. Müslüman olan, yeni Müslüman olan insanlara sorun. Yani çok yaşadığı birçok tiplerde o insanlar çok zor arkadaşlar değil. Yani şurada ben bir göz koysam, yapıp ettikleriniz hepsini merkeze gönderirsen nasıl yaşarsınız? Onunla her şeye dikkat edin. E böyle değil mi? Şahkabak'dan daha yakın değil mi? Melekleri boşver. Temelik, hani temelik, sürek sormuş. Hocam sağ sola diye veriyoruz. Demiş ki, burada iyilik melekleri burada köpek veya temelik. Temelik, namaz geliş. Es-Serov! Devamlı gözlemiyorsun. Kolay iş mi? Bunun için ilmi gerekmiyor mu arkadaşlar? Bu için bir bilgi yok mu? Ya tefsir, bakın medreselerde öyle yapalım demiyorum, tasvir ediyorum medreselerdeki, tasdik onun kitaplarına denir ki bütün bilimleri kolay bir kez daha iyi tefsir etmek için 27 bilim denir, 6 kaç denir adam astronomi matematik daha iyi anlamak için şey söylüyor e sen hiçbir şey okumadan ne alıyorsun ya bu şey bir tekiz hastalığı isteyeyim, rica ediyorum ya yani. benim kastettiğim olsun ben hiç Kur'an üzerinde konuşmam, benim ilim değil o Elbette bir Müslüman olarak İslamiyet işte, okuduğu kurşuları uğraşıyoruz, atıkslar yapıyor ama ilmi anlamda tefsir yapabilmek için müsahibelerimizin bunun bir usulü dayanışması var. Nasıl oluyor? Seni seviyorum. Nasıl seviyorsun? Nasıl seviyorsun? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl ee, burada herhalde tamamlayalım isterseniz. Ya, bilmem, canlı, <gülüyor> ben bilmem canım. Ben bilgilerimi anlattım. Daha başka bir şey miyim de? Efendim, e, hata yaptıysak affola. Oflu hocalıklar kaynaklanan durumlar her zaman olur. Onları bizim oflu tarafımıza yazacaksınız. <gülüyor> Diğer tarafta dikkat edeceksiniz. Hep bize teşekkür ederim. Ben özellikle hocama çok teşekkür ediyorum. Kendim şansım gerçekten. Çünkü hem benim aklıma hitap ettiler, hem de kalbime hitap ettiler. <gülüyor> ee, çok güzel bir özel oldu. Ve başlıklarda gerçekten tam uyudu. Kadimine hal olmak. Şimdi hocam, şunu demeye sahip, öyle anladım. Esihal muhal, ya yeni hal ya izmihal, aslında bu sözün bir özeti. Yani ya yeni kavramlar kuracağız. Hocam şöyle, bu doğru fakat tamam yani, zamanımız... Hocam biraz açayım. Yani hocam şunu ben böyle anladım. Evet biz çok ciddi bir geleneğe sahibiz, ciddi bir gelenekimiz vardı. ama biz bu geleneği anlamasak, yeni kavramlarla, yeni kavramlar icat etmesi ederek buraya taşımasa bu gelenek bizim için yük olacaktır. Ondan ispat edeceğiz, etmeyeceğiz. Şimdi ben bunu şöyle formal ediyorum sayın hocam. Bu diyorum ki, e, Fehmul Kadim, önce geçmişi anlayalım. Ne var diyor. Ne şey, Keşful Sonra Fehmul <gülüyor> Kadîm, sonra Vassul Kadîm Bilceciyid. Buraya taşıyalım. Ama ben hocamıza şöyle bir teklifte bulunsam, hocamıza burada bir oda ayıralım. <gülüyor> Asakir <'nin> merkezinde. <gülüyor> Ve aslında şöyle bir teklif de hocam. Önümüzdeki dönemde bizim burada keram felsefe dersimiz var hocam. Bir dönem bu zaman hocam Asakir'e uğrasa... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, yani hocam burada dersler var gerçekten yani bu <gülüyor> alanda hocam gibi. Şimdi yok çok değerli arkadaşlar da var mesela Ömer hocam. Hocam olsun yani bir dönem şimdi üç ay bizim dönem burada üç aydır. Hocam onu bize dışarı... sadece sadece hakkında bir gün hocam. Yani o, o şey, mesela, kolayca söz vereyim sonra satabilirim için olmayacak için. Düşünebilirim. Çünkü yapıyoruz. O nedenle ee, tabii geliriz. Dağırız. Sonra telefonu ne yaptığımı düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de hocam Tekrar müziklerinde yine kontrastlar hocamızı ne kestirsin.